Hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Gününüz, geceniz, yazınız, kışınız, hayatınız mematınız hayırlı olsun, güzel olsun. Cenab-ı Hakk'ın rızasına muvafık olsun, mukarin olsun. İnsanlar bazen över bazen söver ama asıl olan rızayı ilahinin neresinde olduğunuzdur. Her hafta bu saatte sizlerle Ankara Altındağ Belediyesi hudutları dahilinde iş bu müvebbi hanede buluşuyoruz hamdolsun. Artık 5. programda gelmiş bulunuyoruz. İlk programda beraber olduğumuz hocam Dursun Ali Çökel hocamla birlikteyiz. Doçent Doktor Dursun Ali Çökel hocam nazik edasıyla, femi muhsiniyle yani onun karşısında, onun yanında bizim konuşuyor olmamız ahir zaman alameti bilirim ama bazılarında konuşması gerekiyor herhalde. Yani yoksa e, hocamınki bilgi, bizimki ilgi. Hocam ömür vakfediyor, gayretini, zahmetini e, çekiyor efendim. Fakat biz onu biraz zorladık. Hocam dedik, herkes sizi üniversitede. Göremez, duyamaz. Biraz da bu işin böyle bir artistlik tarafı var. <gülüyor> Beraber olalım. Gençlerimize, gençten kasıt böyle yaşı az manasında değil. ha. Öğrenme arzusunu kaybetmeyen genç, yaşı 80'de olsa. Her zaman vermekten haz duyduğum misali tekrar edeceğim. Bıkkınlık getirmeyin lütfen sevgili seyirciler. Süleymaniye Camii'ni yaparken mimar Sinan 80 yaşın üzerindeydi. Edir Selimiye'yi yaparken 90'ın üzerindeydi. Kimse öyle ben yaşlıyım falan filan demesin. Ya bu örneklere baksın. Kemal Paşazade 40 yaşından sonra ilme başladı. Askerdi. 40 yaşında kolları sıvayıp ilmiyeye geçiyor ve Osmanlı Devleti'nde Şeyhülislamlık Beyliğine kadar yükseliyor. Yani yaşlı kim? Öğrenmekten sıtkı sıyrılan, vazgeçen, tembel. Evet. Kimse yaşlı, yaşı 18'de olsa. ihtiyar Öğrenmeye devam ediyorsa, kendini yeniliyorsa her gün yeniden doğarız bizden. Kim usanası? Buyuran Hazreti Yunus Emre'ye itibaren. O gençtir. Yaşı ne olursa olsun. Hocama dedik ki işte meraklılara, ilgililere bu yolla ulaşalım. Eksik olmasınlar. Bizi kırmalılar. İkinci kez birlikte olacağız. Çok fazla Gölge etmeden, fazla durumu işgal etmeden hocamdan kelam. Hocam, iyisiniz değil mi inşallah? Elhamdülillah. Siz de iyisiniz. De. Şükürler Maşallah. olsun, elhamdülillah. Devamlı gezmekten başımız döndü gerçi ama <gülüyor> ne, ne yaparsınız? Maşallah. Bu da herhalde insan rızkının teşhinde koşuyor. Bilemiyorsunuz ki evet. nerede olacaksınız. Her sabah uyandığımda ben neredeyim falan diye bir düşünme ihtiyacı hasıl oluyor. Evet. Hatrınızda neler var hocam? Bizimle neler paylaşmak arzu edersiniz? Birinci programda bir miktar kanaat, ön bilgi sahibi oldunuz. Evet, tabii, yani tabii. programın tarzı hakkında. Evet. Öyle gidiyor işte. Yani <gülüyor> çok fazla. Şimdi e, Yani e, beşinci program yapıyoruz evet. maşallah. İnşallah devamı da böyle İnşallah. Gelir. İnşallah. Bugün sizin üçüncü programınız galiba sizin, maşallah. Aa, evet, iki konferans konferanstan sonra, sonra evet. bunu yapıyorsunuz, maşallah gerçekten. Eksik olmayın. Yani e, sizin ilginiz, bizim bilginiz var dediniz ama aslında ilk programda söylemiştim, yani bizdeki ilim, sizdeki aşk yani gerçekten. Eksik olmayın, Allah razı olsun. E, çünkü yaşamayan e, yaşatamaz yani. Hissedemeyen hissettiremez. Bugün milyonlarca insan gerçekten sizi dinliyor, hissediyor. Geçen öğrencilerimiz Üsküdar'da bu evet. programa gelmişler. İçeri girememişler maalesef. <gülüyor> Üzülmüşler. Ee, bana da dediler "Hocam selam söyle." Ve aleykümselam. Ben selamlarını ileteyim. Önümüzü Ve aleykümselam. Ee, Allah razı olsun. Ee, gerçekten. Meksiko'dan. Ee, şimdi sizdeki bu enerji e, maşallah takdire şayan gerçekten. Allah razı olsun. E, sadece bir geçim için değil ama hakikaten bir aşk var sizde ki bunu da insanlara geçiriyorsunuz yani. Dediğim gibi. Evet hakikti ya hissederim soy yani kalp Dili yok kalbimin ah, ne kadar bir evet. Yani ağlarım, ağlatarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin ah, ne kadar bir izaharım. Yani şimdi işte, o bile eğer e, söyleyemiyorsa, <gülüyor> hissettiremiyorsa, <gülüyor> düşünün yani. Şimdi burada e, az evvel bahsettiğinizde şöyle bir şey aklıma geldi. E, o ayette yani feiza iza, ferata, fensab. Tekrar ayette, başla, değil şey mi? Icap, evet, değil, Şimdi mi? o فَاِذَا فَرَاكْتَ diye onu şöyle fari olduğunda, boş kaldığında, ha. bir işten yakayı sıyırdığında, kurtardığında... İrra digü zaman mı? Yani. <gülüyor> evet, evet. Fensap, hemen bir işe intisap et. Şimdi Arapçada bir ve edatı, bir fe edatı var. Biz imhat etmiyoruz, biz evet. hocamızla farkını sormuştuk. Demişti ki, fe kelimesiyle bir şey başlıyorsa hemen ha. anlamı verir, ve ile başlıyorsa az sonra anlamı verir. Yani, Feyalem'un hemen bilecektir, biliyorlar. İşte veyalem'un daha sonra. Fese feyalem'un hemen bilecekler. Veyalem'un az sonra bilecekler. Orada ayette o inceli işaret edilir demişti hocamız. Yani bir işten boş kaldığın zaman hemen, hemen başka bir ver. işe koyu. Ara verme yani. Ara verme. Çünkü araları şeytan doldurur. Ya yani şeytan iyi boşluk doldurur. İnsana vesvese verir. Malumunuz yani. Dolayısıyla hakikaten büyük bela meşguliyetsizlik. Evet. Boş kalmak büyük bela Cenab-ı Ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Bah evet. Onun yani. için dediler ya en büyük e, işsizlik yani en büyük dert. E, dert sıkıntı işsizlikti. Yani meşguliyetsizlik evet. as en büyük bir gerçekten ya. Yani. Dolayısıyla insan kendi meşguliyet bir şekilde bulması lazım. E, İhramzade Hazretleri vardı. Evet Sivas'ta da, evet evet. E, malumunuz e, toprak İsmail Hakkı Toprak. Toprak. Evet, evet İsmail Halkı Toprak Hazretleri. İşte onun bir kabrini ziyarete gitmiştik türbesini e, Sivas'ta. Onun böyle çok güzel sözleri vardır malumunuz. O sözlerinden yani çok etkileyici sözleri vardır. Ben onlar okuduğum zaman işte bu dediğim meseleyi Şöyle diyor ki kardeşlerin boş kaldığınızda bizim gıybetimizi yapın diyor. Allah <gülüyor> <Boş> Allah. kalıyorsan <gülüyor> caiz. Yani büyüklerin gıybeti caizdir. diyor. bizim gıybetini yapmayın. Yani. Çekiştirin bizi. Ya yani bizi çekiştirin caiz diyor. Şimdi bir sözü çok etkilemişti beni. Diyor ki sol elle yemek yemek mekruhtur. Ama bunu görmek haramdır diyor. Allah Allah Allah Allah. Yani bu, bu bu müthiş bir şeydir. Allah Allah. Yani hatayı, kusuru görmek, görmek. için yaratmak. Can e evet. canatanlar vardır. Böyle <gülüyor> işte böyle. Yani Bir dur ya. Bir dur. Evet. Yani güzelliğini gör. Evet. Yani işini bazı insanlar gerçekten o söz beni çok etkilemişti. Evet. Biliyorsunuz eee eee Hazretlerinin bir mısra vardır böyle. Diide yi ayıp cuy hüner ne binedi. Ayıp gören göz. Ayıp arayan göz. Evet. kusur arayan göz, hiçbir hüner görmez. Allah. Safi kusur görür, hata görür, yanlış görür. Evet. Mesela bu öyle bir istirahat ki, öyle anne babalar vardır ki, çocuklarında hiçbir güzellik görmezler, hiçbir marifet görmezler. Sürekli eleştiriler çocuklar. Bir gün o çocuğu birisi bir över, o çocuğu alıp gider. Evet, Evet, hocam. evet. Şimdi enteresan. Bunlar, evet enteresan. Hocam öyle derin hakikat der ki, şimdi, geçen bahsetmiştim, Rollerbein diye bir psikiyatrist var. Amerika'da psikiyatrist meşhur. Onun şimdi bu sözü açıklamak için ben <gülüyor> rollemeyi şu şeyini kullandım. Diyor ki orada rollemeyi. Bir insanın diyor hayatı boyunca aradığı yegane şey önemli olma hissini tatmindir. Ha bir insan ömrü boyunca evet önemli olduğunu evet hissetmek ister. ister. Hissetmek, hissettirmek ha, ister. Yani kabul bunu, görmesini ister. Evet. Kimse is yani hiç kimse eleştirilmek, aşağılanmak, horlanmak istemez. Herkes önemli olduğu bilinsin ister. Eğer bu his diyor insanlarda evde tatmin edilmezse çocuk çocukluğunda edinmezse ya yani anne babadan takdir görmezse, o takdirle büyümezse bu çocuk diyor, ileride çok büyük sorunlar Allah yaşar. Allah. Yaşamakla kalmaz, yaşatır. Allah Dünyanın Allah. büyük canileri bunlardır diyor. Allah Allah. Evet, evet. Bu çok kritik bir nokta hocam evet. ya. Yani. yani bu çok basit bir şeydir. Bir çocuk evinde anne babasından takdir, tebrik, teşvik görmüyorsa, onar, onur onur onurlandırılmıyorsa bu çocuk ileride büyük sorunlar yaşar diyor. Dışarıda da birisi onu suça teşvik etmek için över, evet. fetheder onu. Tabii öyle. işte öyle oluyor. Allah ve diyor ki ben önemli bir insan evet, bunu verdi. şiddet de gösteriyor ama. He. İşte o rolleme'ye bunu diyor. Bunu şiddetle gösterir. Yani Interesan. terörize bir hadise de gösterir. İşte bunu deyince işte bu Sadişah Hazreti çok güzel söylüyor. Ayıp arayan bir göz, kusur arayan bir göz, hüner görmez, güzellik görmez. Oysa bizim inancımız ve itikadımız güzellik görmek üzere eee test edilmiştir. Çevikini hatayı değil de. Şimdi e, böyle başarılı insanları araştırırken e, evliya çelebi merhumun şeyi çok güzel bir örneği yapacağım. Şimdi ben lafı oradan bir yere getireceğim de o yüzden. Merakla bekliyorum böyle... <gülüyor> ben anladım bir izgat. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şöyle <gülüyor> dikkat çekici. Şimdi malum e, eskileviatımızla hayatımızda e, en meşhur Yusuf Üleha mesdivisini hamdullah Hamdi yazdı. Merhumun yazdığıdır. O da ee, Akşem Seletinin Hazretleri'nin oğlu biliyorsunuz, en küçük oğlu. Hamdurullah Hamdi. Ee, Evliya Çelebi diyor ki öyle bir kitap diyor, ihtira eylemiştir ki beşer kudreti dahilinde değildir diyor. O, o, şeyse, Evliya Çelebi de mübalaata yani, evet. yani Çok beğenmiş. E, evet. Bir insan bunu yapamaz diyor. Yani. Evet, yani bir insan yapacağı bir şey nasıl bunu yazmış diyor. Çok beğenmiş. Sonra diyor ki bunu yazan kişi kimdi biliyor musunuz diyor. Bir örnek veriyor. Tabi anlatıyor. Ee, onun dediğine göre Ayasofya'nın kubbesinin tam ortasında, altta oturarak yazmış o şeyi. Öyle diyor. Ha. Ayasofya'da kubbenin tam orta, ortalanmış aşağıda evet. hizasında yazarmış o şeyi. Evet. Ama diyor ki şöyle diyor. E, hamdi e, Annesi hamdullaha hamileyken Aksem Sürettin Hazretleri annesinin böyle işte, hanımının karınlığını seviyormuş. Böyle çocuk karnında ya seviyormuş. Evet. Diyormuş evet. ki benim Aristo oğlum, Aristo oğlum. Evet, benim <gülüyor> Eflatun oğlum. <gülüyor> ya yani ola hocanı biliyorum. Allah. Benim Züfunun oğlum. Böyle severmiş. Daha doğmadan. Allah Allah. Benim Aristo, Hazretleri evet. oğlunu doğmadan evet. evvel evet. dünyaca meşhur zeka sahiplerine benzeterek evet, evet. istikamet veriyor. Evet, evet. Böyle Fenne sahibi oğlum. Daha doğmamış çocuk. Ya oğlum. ağzını hayra aç derler. Yani çünkü e, Cenab-ı Hak ona göre Evet. verir, yönlendirir. Ağzını hayıra aç derler. Hani argoda da şoma hazırlık yapma falan denilir. Demek ki hayrı murad etmeli ve hep hayır söylemeli. Evet, evet. Ve Oğlu böyle bir insan olarak. Elhamdullah, evet. hamdi. Şimdi e, yani biz siz çocuğu daha doğmadan annesinin karnında Eflat'ın oğlum diye severseniz olacak Aristoteles'in oğludur ya. <gülüyor> ne olacak ya? Yani? Şimdi de bunu mesela, e, psikiyatristler psikologlar diyor ya, çocuğumuzu diyorlar olumsuz fiillerle ama ya aptal oğlum salak oğlum geri zekalı. Bunlar dersen çünkü şöyle bir şey var. E, hocam malumunuz yani manayı esma ruh insana müessirdir. mana esma evet. ismin manası. Evet ruh insana müessir. insanın ruhuna etki eder, tefsir eder. Evet. Şimdi bunu not şey alalım sevgili seyirciler, <gülüyor> not, Manaya esma ruhi insana tesir eder, evet. müessirdir. Evet isimler basit şeyler değildir, yani bunun halk deyimini biliyorsunuz Ya yani bir kişiye 40 gün deli desen deli olur. Deli olur, olur derler, evet. o yüzden güzel isim konmak tavsiye olunur. Evet, şey olur. yani işte diyor ki e, <gülüyor> adı mülayim sert olsa ne yazar? Mesela. Evet, evet. Şimdi bunlar nedir, yani genellikle isimlerin manaları insanların hayatları üzerini etki eder, eder evet. tabii onları belirler. Dolayısıyla şey çocuğa aptal, aptal diyorsunuz, o aptal kelimesi tecessüm ediyor, evet. bunun hayatına işte... Sonra da o... şaşırıyorsunuz, evet. ya Siz buna diyorsunuz, akıllı oğlum, zeki oğlum, aferin benim kızıma e falan övüyorsunuz, işte o zaman o tecelli ediyor. Evet. Dolayısıyla şimdi şuradan e, geldik. E, aslında bütün bu bunların temelinde e, insana bakışımızdaki, bakışımızdaki Yücelik hissinin olup olmaması. Mesele bu. Yani insan bizatihi yüce bir varlıktır. Ona bakışımızda veya çocuğumuz olsun veya yabancı olsun fark etmez bir bakış felsefemizin olması lazım. Güzel ben. bakmak. Evet. Güzel, güzel bakmak. O yüzden de Allah güzeldir. Güzel evet. Şimdi girişte şunu söylediniz ben. Yani Allah e, Cenab-ı Hakk'a işte rızasına karin olsun. Evet. Şimdi bunu bütün mesele orada düğümleniyor hocam. Şimdi öyle bir şey ki bak, mesela bazı insanlar şöyle diyor, ya işte besle kargayı oysun gözünü, işte iyilik yaptım kıymete mi bindi, işte yani, insanlara yaran... yaranılmaz, iyilik yapmayacaksın abi falan. He, değil mi? Ha, yani. İşte babana olsa iyilik yani. yapma, ha, değil mi? Ha, Böyle tabi tabi bir birtakım şeyler, insanlar bunu söylerler, akabinde şöyle bir sorun çıkar ortaya, yani bir de şunu söylerler peşinden, Hz. Ali'nin, onu biliyorum, işte ittaği menslere ahsente ileyhi yani iyilik yaptığının şerlinden kork. Ha, bu sözü bir de tabii tersinden anlayarak, ters Heh. anlayarak. evet. Bir de bunu delil getirirler evet, marumuz bu evet, meseleye evet, işte efendim. Evet, Halbuki evet. orada hazret Ali'nin şeyi e, dikkat çektiği mesele şu imiş. Yani iyilik yaptığın insanlardan bir e, kötülük gördüğünüz zaman buna şaşırma. Kıvıl bir şey. Hiç buna yani Bir kere bunu da Allah için yap zaten. Heh, yani tabii. bir de Bekle, evet. şey bekleme. Evet. O da ayrı bir imtihan usulüymüş hocam. Ki unutmazsınız değil mi kaldığınız yeri? Bir Estağfurullah. Estağfurullah. Birine iyilik yaptığınız zaman o döner size bir fenalık yaparsa kapı açılıyor şimdi. Ciddi bir imtihan var. Evet. Eğer sen bir karşılık bekleyerek, bir minnet altına almak isteyerek yaptın ise görünce bu kötülüğü dersin ki yazıklar olsun bir iyilik yaptık adamda falan. Olumsuz bir pozisyona bürünürsün, kaybedersin zaten yani evet. sevap zaten olmadığı gibi günaha da girersin. Bu orada da karşılık bulur, o da kötülükle devam eder, ikisi de kaybeder. Halbuki olumsuz bir davranış gördüğünde dese ki Allah için yaptım, karşılığını cenab Hak bir şekilde verir dünya veya ahirette ve veya ahirette, müsbet bakışını değiştirmez, o da an gelir utanır, mahcup olur, tevbe eder, ya hakikaten ikisi de kazanır. Yani iyilik iyiliği doğuruyor, kötülük kötülüğü tabii, doğuruyor. Tabii, evet. İyi, fakat zor bir imtihanmış. Hz. Ali Efendimizin oradaki işareti. Evet. Dikkat et, dikkat et. Evet. Olabilir ki tabii. imtihana tabi tutulursun. Genellikle öyle şey. olur. Ha, genellikle öyle tabii, olur. Tabii, tabii. Böylece bir kekre, acı tabii, bir tabii, imtihanla. Tabii. Ve sen de kendini anlarsın. Allah için mi yaptın? Evet. <gülüyor> İmtihanı evet. kaybederiz. İmtihan... Genellikle kaybederiz. Genellikle <gülüyor> evet. Şimdi. E, biliyorsunuz bugün İstanbul'da iki tane peygamberimizin hırkayı şerefi var. E, bunların birisi Vescayan Hazretlerine verilmiş olan hırkaydı. Biri de şaire. Ka e, evet, Kâpin Zühre'ye verilmiş hırkaydı. Şimdi e, Ömer ile lehizte Ali rivayete göre Vescayan Hazretlerine gidiyorlar, götürüyorlar bu hırkayı. Hırkayı. Hırkayı teslim etmeye götürüyorlar. Rasulullah'ın selamıyla beraber. Evet, götürüyorlar. Orada garip bir hadise cereyane diyor. Şimdi Hz. Ömer diyor ki Vesel Garani'ye Yahu sen diyor çok önemli bir insansın ki sana bu hediye gönderildi bana bir nasihat eder misin diyor. Nasihat isteyene bak. Evet <gülüyor> yani. İşte hocam <gülüyor> biz aslında yani ya. bunu kaybettik. Onun için e, nasihat isteyene bak dediniz ya. Şimdi bir gün Peygamberimiz Hz. Ömer'e umreye giderken diyor ki Ey Ömer diyor bu kardeşine de dua et. <gülüyor> Estağfurullah dua istiyor. Evet. Vallahi şu ders çıkar mı buradan? Duanın faydası edeneme olur edene mi onu Allah bilir. <gülüyor> Sen dua et. Tabii. Yani bir de öyle oluyor. Yani dua et istiyorsun. Estağfur siz dua edin diyor. Ya kardeşim bir dakika. Dua etmek bir vazife. Faydası <gülüyor> belki benden fazla sana. Evet. Tabii hocam. Ya yani o şunu sindirle. Yani kişinin ağzı kendi için pisdir ama başkası için temizdir. Ha. Yani o yüzden. Evet. Yani bir başkasına edilen duanın kabul olma ihtimali çok daha yüksek çünkü çıkarımız yok. Günahsız bir ağızda ona evet. yapılmış oluyordu. Yani peygamber diyor dua istiyon, isteyen bir makamdayken bizim bunu sık kullanmamız lazım. Biz bunu unuttuk tabii. Şimdi o yüzden Vesekan Hazretleri diyor ki: "Estağfurullah sen emrime Ünüsün ve sen ne e, nasihat ede? bir tane et." diyor. Herhalde ölçüyor onu. Ne diyecek acaba ya? Yani? Bu kadar önemli bir insan dediği çok enteresan. Diyor ki: "Ey Ömer" diyor. "Sen Allah'ı bilir misin?" diyor. "Tabi bilirim." diyor. O zaman başka birini bilmene gerek yok diyor. Başkasını bilmesen de olur. Olabilir, <gülüyor> olur diyor. Çok hoşuna gidiyor. Bir tane daha istiyor. O zaman diyor ki, ey Ömer, Allah seni biliyor mu diyor? Tabi biliyor diyor. O zaman başka birini bilmesini bekleme. gerek yok. Evet, evet. Bu bu ikincisi müthiş. Ya yani ben şimdi bunu şöyle düşünüyorum kendi kendime. Ben yani biz her gün kimlerin gözünde girmek için kaç takla atıyoruz. Ya işte eşimizin, dostumuzun, patronun, abinin şunu bunun. Orada diyor ki e, ya sen Allah'ın gözüne gir. Yani gözüne. O, o seni Evet, o yani... seni bütün gözlere e, beğendirir. Bütün gözlere beğendirir. Yani <gülüyor> iflas Allah ile kul arasında sır. Melek bilmez ki yazsın, şeytan bilmez ki bozsun. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Evet. Yani rızayı ilahi talep edince de bir de sen her gün "Yakanı abudu ve yakanı istiin" diyorsun yani. Ya Rabbi ancak o. sana kulluk ediyor ederim. Evet. Ancak senden isterim diyorsun. İnsanların rızasını aramak neyin nesi, değil mi efendim? Şimdi bunlar insan <gülüyor> e, çok yüksek motivasyonla öğrenir. Evet. Yani güncelik hayatında, evet. yani şey oradan gelen kendinizi boş bıraktığınız zaman bir şekilde şu da var. Yani e, malumunuz ilim öğrenmek, e, kadın erkek her Müslüman'a faz faz Şimdi bu neden? Şimdi insan şunu anlıyor, yani kişi cahil bir kişi Müslüman olur. Olabilir, tabii olacak. Ama kişi cahil kalarak Müslüman olmaya devam jemas. Yani. Çok zor. Kişinin bir şekilde beslenmesi lazım. Eskiden bunlar şöyle olurdu. Yani e, kişi üç üç türlü beslenebilir. Benim şahsi kanaatimi söylüyorum acizane. Birincisi kişi e, yani vahiy alarak beslenir. O peygamberler. O peygamberlere bahsedelim. ve ashabına mahsus. Onunla besleniyordu. Bizim o şansımız yok. Yani bak, birincisi şunu diyeceğim o şanssız yok derken yani yok. İki öyle insanlar var e, malumunuz e, ilhamla besleniyorlar. İlhamla besleniyorlar. Şey, ilhamla besleniyorlar. Yani Belki. onları biz bilemedik kim onları ama evet. belli etmezler zaten. E, e, geçen e, hocam geçen bir şeyi de gördüm video çok güzel saymışsınız onları. O o ki ya yani kendi bilir işte evet. hak bilmez. Haklık. Dört türlü lderler Allah dostları. Evet. Biri var Allah her, herkes bilir kendi de bilir ki Allah dostudur. Evet. Biri var alem bilir kendi bilmez. Biri var, kendi bilir, kimse bilmez. Biri var, kendi de bilmez, kimse de bilmez. <gülüyor> evet. Evet. Üçüncü o, yol. O çok güzel o dediğiniz. Evet. Şimdi e, bir gün Hızır Aleyhisselam evet. e, genç genç bir e, halde hamama gitmiş. Demiş ki, Hamamda ne alemde? Gidiyor hamama. Bir kurneye oturuyor, yıkanacak. Bakmış karşılığa bir ihtiyar adam. Yıkanamıyor adam. Elini atıyor olmuyor, tası kaldırıyor, yapamıyor. <gülüyor> ya sabunu düşürüyor falan. Gözlüyor onu diyor ki ya bu adam buraya gelmiş tek başına? Kimsesi yok mu acaba? Bunu bırakmış da buraya diyor. Acıyor gidiyor diyor ki selamünaleyküm diyor. Dede diyor senin kimsen yok mu diyor? Buraya sen yalnız bırakmışlar. Yıkanamıyorsun falan. Oğlum işte var ama diyor kimsemiz işte. Şu an kimsemiz yok. Geldik böyle falan diyor. Olur mu diyor seni böyle bırakmışlar. Birkaç da ısrar edince diyor ki ihtiyar oğlum diyor fazla konuşma diyor. Gö gönderirler Hızır'ı yıkattırırlar diyor. <gülüyor> i̇şte işte. Şimdi deyince Hızır Aleyhisselam birden ürperiyor diyor bu kim ya? Tanımam lazım. Çünkü tanır Hızır Aleyhisselam tanır derler ki Allah'ı. Dediler ki diyor Hızır seninle tanımadıkların var ya. Buradan şunu çıkarlar hocam, kiminle muhatap olduğunu bilemezsin yani. Yani bir insanla karşı karşıya kaldığın zaman onun için dediler ki her gördüğüne hazır muamelesi yap. Her gezene kadir bilir. Her <gülüyor> gezene kadir <bil. gülüyor> Her günün için ne olur ne olmaz yani, yani insanlara. O yüzden evet. bunu ya bu fıkra değil ya. Yani, Durduk ki anlatılmıyor. Şimdi bunlar Alın, mesela alınacak ders beraber. Evet evet. Bir ders için bunlar eee bize ibret olsun diye ya. Şimdi biz bunları açtığımız zaman yani bu tür şeyleri e, yani ibret alma, ders alma şeylerini bıraktığımız zaman ortaya bir şey çıkıyor hocam işte. Bu nasihat alma, öğüt alma sade bu değil tabii yani. Az önce ilinden bahsettik ya. Şimdi e, biz şimdi ilham da almıyoruz, vahiy de almıyoruz. Vahiy de, Bize kala kala bir okumak bir, bir de sohbet kalıyor. Evet. <gülüyor> şimdi yani okuma da yok malumunuz. Evet. Toplum olarak maalesef ya yani okuma düzeylerimiz. kitaplar olan hürmetimizden muhtemelen indirmiyorlar <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Evet yani o kitapla pek şimdi ben şunu da ama fark ettim yani geçenlerde oturdum böyle bir saydım okumak fiilini bizim kadar kullanan millet yoktur. Yani yani canına okumak, istefe'nin işte gözünü okumak, kalbini <gülüyor> okumak, efendim işte testten okumak, yüzünü okumak, tersinden okutmak, gözlerini okumak o kadar okumak fiili var. Ama o kitaba geldi mi bir şeyimiz var. Bir, bir şey oluyor bir bize. Evet. Evet. Bir kitap okumayla ilgili bir sorunumuz var. Bizde bize kala kala bir sohbet kalıyor. Hocam. Sohbet yani sohbet de bir e, öğrenme, e, besleme yani, usulü. Kulak mollaları varmış ya eskiden, yani. evet. sohbet takip ederek adam yetişiyor, kemal buluyor. Yani lazım gelen her şeyi öğreniyor, ne güzel. <gülüyor> Hocam ben onu şurada görüyorum. Şimdi benim e, annemin okuma yazması yok. E, babam eski medreselerde okumuş ama yani bu iki kodiklamasını 45 yaşında almış bir kişi ama eski ilimleri tahsil etmiş. Çok da güzel böyle ilahiler, e, kasideler okurdu. Şimdi, merhum tabi. Tabi merhum, e, Allah rahmeti amin. Desin. Şimdi bir gün hocam, ben şimdi babam evde, biz çok kardeşiz. Babam evde, aşıkta keder neyler gam halkı cihanındır. Allah Allah. Koma elden söz piri muganındır diye şey evde garip, dolaşıyorsa evet. anlıyordu ki bir sorun vardı. Yani. Allah Allah. Büyük bir sorun vardı evde. Babam rahmetli asla böyle bağırmaz, çağırmaz, kimseye kızmaz bir insandı. Çok bunaldığı zaman Şeyh Kârîm'in bu meşhur işte e, tevfiz diye evet. e, okur okurdu. Yani tedbirini ne terkede tahtı hildanın onu okurdu. Sen yoksun o benlikler. Her evet, müjganandır. Maalesef bir müset Şimdi bir gün baktım, babam takıldı yaşlılık son zamanlarında. Baktım annem okuyor. Ben anneme okuma yazması yok. Komşettes ya şey okuyor ya. Allah Allah. Çok enteresandı. Allah. İşte bu nereden diye hemen ya bunlar sohbetten. kulak ve sohbetten geliyorlardı evet. ve besleniyorlardı. Şimdi bu böyle beslenme tarzı ki şimdi o lafı işte oraya getireceğim tam da. Bir şey bir örnek daha vereyim. Şimdi biz bir gün nasıl bir hale geldiğimizin bir örnek vereyim. Bir gün bu doktora çalışma esnasında bir hayli zahmetli işlerdir bu işte, gecesi günü karıştır karışır filan. Allah kolaylık versin. yani, yani. <gülüyor> o badireler herkes yaşamıştı bizim gibi kişiler. Annem bir hafta bizde kaldıydı o zaman. Hiç unutmuyorum işte ben geç geliyorum sabah erken gidiyorum annem beni hiç görmüyor ama görmüyor. Bir cumartesi kahvaltıda buluştuk. Annem bana dedi ki oğlum sen melek misin dedi ben şaşırdım, melek misin diye Melek bize ne işin kullanır normalde? Yeme yani işmi ihtiyacı yok. Yani temiz mesela. saf temiz ama saf. Annem, annem, tam yani yani. <gülüyor> annem tam o anlama kullandı. Yani yemiyorsun, <gülüyor> içmiyorsun, uyumuyorsun. Yani gece geliyorsun, erken gidiyorsun. Müjdetler mi besleniyorsun? Evet. Oğlum. Ne, melek <gülüyor> misin Ben de şaşırdım çünkü o teşvik pek yapılmaz. Evet, melek misin? Aslında yapılmaz. Evet. Temiz falan işte evet, falan. Evet. Saf anlamına kullanılır. Ben de güldüm. tabii, anne dedim işte. işte çok fazla, biraz öyle gerek lütfen dedim. Hocam aradan bir 10-15 sene geçti. Şimdi ben çocuk evde bir sabah, gene böyle bir hafta bayağı bir yoğun çalıştık filan. Bir sabah gene bir cumartesi pazar veya evde kahvaltıda buluştuk. Çocuklar bir bir haftada görüşmez ama beni bir gördü. Dedi ki bana baba dedi, zombiye dönmüşsün dedi. <gülüyor> <Bana> zombi <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Şimdi Allah Allah. iki hal var. Farka bakın Hocam iki hal aynı tamam. hal ama. Evet. Ya benim annemin teşbihi melek Me ile, öyle. melek ile işte de güzelleme yapıyor işte annem annem evet. hep güzelleme yapardı Merhaba, asla hocam çirkin görmez ben onu anladım <gülüyor> o sohbetle büyüyen insanlar ya Şeyh Karimle büyüyen insan ne olabilir ki ne olabilir ki ya sen bana e, biraz bunaldım böyle çocuklar işte düğündür mü işte evlilikte işte falan şimdi telefon açtım anneme de e, böyle anlattım biraz bana dedi ki e, oğlum sen daha dedi Şüphanike desin dedi annem bana Allah Allah. Ben de turdum mi Şüphanike desin daha dedi bunun elhamı var zama müsüresi var ruku var <gülüyor> secdesi var tahiyatı var. Dedi. Ne kastediyor? ediyor? Yani ben şimdi hayatın beni bunalttığını söylüyorum başımda mı? sen de namazın Şüphanike daha elham var zama müsüresi var rukuya gideceksin, secdeye gittiğin tahiyat var yani bana hayatı, namazı bir dakikada bir sana anlatıverdi. Evet, evet, evet, sen daha Sübhaneke desin. Yani hayat, Allahu Ekber, iftah, tekbiri, selamünaleyküm bitiyor. O aradaki şey evet. böyle evet. malumunuz şimdi hep güzelleme ile e, evet. anlatır. Ama Güzel işte bu evet, işte benim e, çocuğum, annem gibi <gülüyor> arada beslenmediği için bizi zombi ile kıyasladı yani. Geldiğimizde o. Şimdi dolayısıyla, e, şimdi, Allah Allah. Şunu hocam ben fark ettim. Şimdi eski edebiyatımız yani Şeyh Galip'in içinde bulunduğu o muazzam kültür ortamında. E, kültür ortamında. Şimdi e, bizim Nedim'in hocam çok böyle e, Nedim malumunuz kendilikte biraz gençte, sergerde bir şair olarak evet, tanınır. Evet. Yani, evet. Evet. Sergerde bir şair. Dünya zövdlerine dair yazar falan gibiler. Evet. Yani işte efendim işte şaraftır, meydilim, evet. meyhanedir işte efendim. Biraz böyle e, görülür. E, şimdi e, tabii bunun böyle görülmesinin e, ilk ders, ilk, e, ilk hafta söylemiştik e, bir şey bilindiğinden ibaret değildir yani. yani. Bir şey hakkında bilgimiz o şeyin kendisi değildir. Öyle evet. bir şey olamaz. Şimdi ne edeyim o da bunun dışında kim acaba? Böyle Bir kere müderris yani profesör. Evet, müdür tabii. Müderris <gülüyor> bir insan. Onun bir beyti var hocam. E, şimdi ben şunu fark ettim, bizim bu güzelleme dediğimiz yani güzelleme, hayata güzel yönden bakma, malumunuz hani o meşhur hikaye var ya, işte Peygamber veya Evliyaullah'tan birisiyle beraber bir grup insan giderken, Afesin bir köpek leşi görüyorlar, ee, herkes burnunu tutuyor leşe bak diye, o ne güzel dişleri var evet. diyor ya. Şimdi güzelleme dediğimiz şey, hayata güzel yönden baktığın zaman güzel görüyorsunuz. Ama kötüyü gören, olumsuzu gören o pesimist, Bakış, Karamsar insanlar hiç Hikmet görmüyor, güzellik görmüyor, görmüyor hiç evet. yapıcı olmuyor. He. Evet, o hayatı da karartıyor, etrafını Hı. da karartıyor. Hı. Yani. Şimdi e, ne demin? Şöyle bir e, kültürümüzün genelinde de, hocam, ben şunu fark ettim, genelinde de bu hava hakimdir. Dolayısıyla divan şiirini biraz böyle şeyden görelim dedim ben. Gündelik hayatımızın kültürümüzün içinde, dimash devleti nerede duruyor acaba diye. Şimdi e, malumunuz şöyle bir e, esprili söyleyeyim. E, şimdi bir İngiliz'e e, How are you de deseniz Hemen size I am fine, thanks. İyiyim falan teşekkür ederim. İyiyimdir evet evet. I am bad de diyebilir, kötüyüm de diyebilir yani. yani. E, kötüyse diyebilir yani. <gülüyor> yani net diller yani. <gülüyor> şimdi bizde birisine nasılsın diye sorsanız, e, genellikle sorsanız, e, yani şimdi Türkçe kalıplar çıkardım o kadar farklı cevaplar var ki bir defa iyiyim demiyor kötü mü de demiyor demeyiz yani mesela diyor ki içgüveden beri halleyim diyor <gülüyor> <İç güveyden> hallice <gülüyor> hallice ve ha. öyle diyor hani demişler Türkiye derisini yüzüyorlarmış demişler ki nasılsın içgüveden beri halleyim <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi ben şunu düşündüm bir insanın ya yani bir, bir Türk için Olabileceği nihai en kötü form içgüvey olma. <gülüyor> yani neden acaba? Şimdi bu çok enteresan bir şey. Neden? Çok rahat içgüveyleri bilirim ya. <gülüyor> değil mi? Yani, yani ama neden hemen bunu içgüveden ver halleceğim? İçgüvey diyelim mi? Daha ne olabilirim? Yani <gülüyor> ya kansersin, manset hastasın, yoksun, sefilsin, açsın, falan perişans, evsizsin. Abi içgüvey değiliz Elhamdülillah. Yani ne olabilir? Hala o orada bak değil. Veya diyor ki. E, kendi yamamza kavruluyoruz Elhamlar evet. veya diyor ki yuvalanıp gidiyoruz diyor. Evet. Hocam iyi tespitler yapmışsınız yani. Ha. Acaba dedim neler çıkacak? Değil mi? Hamd olsun iyi. Çok şükür. Çok, evet. Allah bugünümüzü aratmasın. Evet evet. Bunlar pozitif cevaplar herhalde. Evet, pozitif. Hep, hep pozitif. Evet. Yani ama asla söylemiyorum. Küçükken hatırlıyorum. Nedim'i okuyacağım. Oradan ha. hatırladım bunları. Ha. Küçükken bize derlerdi ki merhaba merhaba derdik. Nasıl gidiyor araba ha. diye sorardı. Biz ne arabası nasıl gidiyor diye soru alalım. Diyesin gidiyor, dört tekerlek havada. Öyle diyecekmişiz ya. Yani. Dört tekerlek havada. E araba yıkılmış, devrilmiş araba desene. Yok devrilmedi, dört tekerlek havada. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Ama o bu da güzel yani, havada, havada dönüyor. Ama yıkıldık demeyeceğim. Kötüyüm yok. Çünkü insan, hiçbir insan olabilecek en kötünün kendi olduğunu iddia edemez kendine ürü kötüler vardır ki onların yanında gelse şükürden başını kaldıramaz. Evet. Sadıçiler Hazretlerinin vardır malum. E, bir gün e, camiye gittim diyor, ayağımda ayakkabı yoktu. Baktım birin e, ayağı yok. Değil mi diyor dua ettim evet. Allah'ım bir ayakkabı alacak kadar bari bir şey. Biri gelir dedi ki diyor, e, yarabbi işte bana diyor Sadıcinin ayaklarını ver veya duada kişinin. Ben ayakkabı istemiyorum dedi diyor şimdi. Yani ya. bu bu şey derler, Efendim işte bu diye kötüye razı yok haşa, hayır, hayır, haşa o değil, hayır. Bu, bu iddia edilemez. Yani dolayısıyla bizim düşüncemiz yani Türk kültürü düşüncesi o kadar derindeki iş işte diyor ki bunu bize hayata karşı size asla kötümser tutmuyor diyor ki hamdolsun diyor kendi yağımıza kavruluyoruz diyor, i̇şte yuvarlanıp gidiyoruz diyor, bugünümüze şükür olsun diyor, beterin beteri var diyor falan bir şeyler söylüyor ama net söylemiyor, kötüyse bile ani şeyi ya yani, işte kan kusuyor ama kızı şerbeti içtim diyor, kötülüğünü söylemiyor ama. Şimdi, e, şeyin, e, bize bir felek düşüncesi var, Nedim'i okurken Nedim diyor ki, e, bir güzel sev ama sakın duymasın zalif felek genç ola ama nihan ender nihan lazım sana. Genç? Genç ola, ya yani genç olsun veya hazine olsun, genç olsun. Genç hazine demek yani. evet. Bunun değişik versiyonlar da var. Tabii ki başka e, müslümanda söyleniyor. Mihan lazım sana. He, ama gizliyor. he şimdi ama ben şimdi o kimi gençti, kim başta kelime tam net değil. Fakat şu var, dediği şu, bir güzeli sev ama bunu sakın kimseye söyle. Çünkü ki bizim düşüncemizin yani millet felsefemizin e, Müslüman Türk düşünce dünyasının en derinde yatan sevgiyle olan ilişkimizi belirleyen şey şudur, bir güzeli sev. Ama bunu kimseye söyleme. Eğer felek duyarsa bunu, He. bunu elinden alır. <gülüyor> bunu gizliden gizliye, çok gizli bir şekilde yap bunu hocam. Şimdi bu düşünce niye tekabül ediyor? Mesela sen de vapurda gidiyor e, işte yaşlı bir kadın, yanında genç bir kadının çocuğunu seviyor hocam. Evet. Böyle diyor ki, e, seni gidi çirkin, senin için çirkin diye seviyor çocuğu. Evet. O kadın çok rahatsız oldu onda. Çocuğumun niye çirkin diyorsunuz dedi. Halbuki bu çok güzel bir yaklaşımdır ya. Değil mi? Tabii tabii, ya nazar olmasın filan diye çirkin çirkin çocuk filan. Değil mi? Evet. Yani, o aslında bir sevme biçim ama demek ki o kültürde haberi yoktu. İşte ya. o, o kültür gidiyor. Ya diyor, dedi ki yaşlı kadın, kızım dedi yani ben çok güzel olduğu için çocuğun çirkin diye seviyorum. Ya o zaman güzel diye sev, niye çirkin diye seviyorsun? Neden bunu yapıyor? Çünkü eğer onu güzel diye severse nazar diyeceğinden korkuyor. Endişeniyor herhalde. Enişeniyor. Bizim eskiden adlarımız da böyle hocam. Ad verirken Türklerde çocuğa çirkin ad verilirdi. He. Mesela yalancık çocuğun adı. Mesela domuz. Mesela ço çocuk domuz yavrusu demek kelime olarak Mesela Osman yılan yavrusu demek. Bütün kültürlerde böyledir. İşte e, Bekir deve yavrusu demek. Bütün kü yani çocuğa isim verirken olabildiği kadar yüksek anlamlar içermemesi, yüksek beklentiler içermemesi lazım. Şimdi çocuğa aksendi isim veriyoruz. En güzel diye. Ya bu çocuğu tutamazsınız. Evet. Zapt edemezsiniz. Çok zor Kübra. Ağır, evet ağır isimler. Evet. Halk arasında vardır ya e, ismi ağır geldiği değiştirirlerdi yani şimdi. Galip Berhum hatırlatmışlar Şeyh Galip mahlasını Galip yapınca. Evet. Ustası ona esat demişti. Ya yapma demişler ya. Böyle mütevazı olsun mahlasın. Galip tabiatı galip gelmiş ve <gülüyor> ısrar etmiştir. Evet hocam, o <gülüyor> şu, kimse bunu almamış, alma diye uyarıyorlar. Evet, evet. Malumunuz Şeyh Galip'in vefatıyla ilgili üç rivayet var, üçü de kibirle ilgilidir. ya. Yani. Allah Allah. O, i̇şte o galeve <gülüyor> ilgilidir, evet, bir, enteresan son, bir şey. Bir neticesi oluyor o e, e, e, Dolayısıyla, e, bu, bu şöyle bir düşünce içerisinde girmiş insanlar. Yani tabi eski zamanlardır, göbek adı derken kastedilen buydu yani, çok çocuk ölümleri olurdu. Kötü ruhlar çocuğu almaya geliyorlar. Çocuğun adı Yalancık, bu gerçek değilmiş diyor. Kaçıp gidiyor. <gülüyor> Bunu almıyordu yani. Bakın yılan yavrusu falan keri isimler veriyorlar. Osman yılan yavrusu. Keri isim veriyor, çocuğu almıyor. Böyle düşünmüş insanlar. Tabii şimdi öyle düşünecek halimiz yok yani. Dolayısıyla bu düşünce, yani sevdiğimizi, bunun tabii halk kötülüğüne yansımaları var, Nedim'in dediğinin. Mesela, e, şimdi bizim memlekette de böyledir, yanındaki kişi hanımıysa, hanımına sorarla kim diye. Hemen şey der böyle. Kaşık düşmanı. Köroğlu ayvaz Ama asla hanım demez. Mesela çocuğu benim babam bana oğlum demezdi. Kim diye sorar. Babamın torunu derdi. <gülüyor> <gülüyor> Abimin yeğeni derdi. Bu şu çocuğum oğlum derseniz bir varlık iddiası oluyor. Bir kibir mi giriyor. Buna girer. Mesela bunlar çok hassas evet, şeyler. Evet. Mesela oğluna mahdum der, kızına kerime derler der. Evet. Ya bunlar, şimdi bizim Türkçe'mizde hocam çok garip mesela üç çocuğum var, var deriz biz. İngilizce de bu ayı sahip olmakla veriliyor. Biz sahip olmaktan değil varlığımızı dışımıza bağlanmışız sanki. Böyle bir düşüncemiz de var. Dolayısıyla şimdi mesela ben bazen diyorum kızlara, kocan sana dese ki kaşıt düşmanlar ne yaparsın, kafasını yalarım diyor tabi. Yahu insan karasına niye böyle desin? Çünkü karın değilse korkuyor, elini alacaklar diye. Değil mi? Tanımıyor bu kim? Ben bilmiyorum. Kaşif düşman diyor. Onu kötü de. Hı. Kötü dersen kurtarırsın. Hı. Yani küçük görmek diye bir şey. Ne kadar uzağa düştük ya. Evet şimdi yani. bu evet değil mi? Şu anda hep öne çıkma, hep böyle tanınma efendim. Mesela bugünlerde bir noktada fark biraz ediyoruz. Bizim ömrümüze sığan çok ciddi bir fark. Biz dediniz ya anam bana sen melek misin derdi ama aynı evet. sebeple bugün evlat zombiye benziyor. Zombi diyor. Evet, evet. Biz 40 yıl önce, 30 yıl önce, 35 yıl önce resim çektirirdik tabii ama bakmak için ve hakikaten de bakarız, halen de bakarız. Şimdi bakılmak için çekiliyor evet. resimler. Tabii, tabii. Bakılmak Selfie. için evet. evet ve üstelik böyle çok yaygın bir şekilde bakılma, yediği yemeği paylaşma, baktırma gibi de bir, yani çok uzağına... Hep evsahar işmişiz eskiden görünmeme esas. Görünmeme esası. Ama görünme evet. Ama her iki haline bedeli var. Evet. Yani şöyle eski insanlar e, nazardan çok korkmuşlar. Evet. Yani i̇nsan karanlık bir canlı. Bilemiyorsunuz yani o siz bir güzel çocuğunuzda, eşinizde, arabanızda bir şey övünüyorsunuz falan. E, o zaman ne oluyor? Doğrudan size bu nazar birisi haset ediyor. Yok onun yok. Olmayan tabii. birisi haset ediyor ve bu haset bir şekilde eee gösteriyor. Gösteriyor. tabi tabi. O eski insanlar varlıklarını öteleyerek evet. E, onların başkalarının hasetçinin gözünden korumaya çalışırlar. Evet. Asıl mesele evet. bu. Mesela oğlunu kızını sevmemek değil. Ne alakası? Öyle bir şey değil. Genellikle olmayan olduğu yerde mesela ezurumlu dedenin var ya Hanım diyor az geriden yürü diyor şimdi. Dolalar var, olanı var olmuyor Tabii var. var. şehit var. olmuş, evde bu gariban oturuyor, İmrenir ah der, iç geçirir yani. Ya. Uzak uzaktu, biraz uzak geziyor yani. Evet. Ciddi duruyor, resmi duruyor. Hocam şimdi paylaşıyor. Eşiyle, çocuğuyla fotoğraflarını ben çok yazıyorum. Bunu Mutluluk. Sorsa bunu yapma. Yani. Bunu yapma. Ya mutluluğunu paylaş. Paylaşma. paylaşma. Etrafın ama şimdi bu fotoğrafa bakıp da içi giden insanlar var. Eşi çocuğu olmayan, çocuğu olmayan. Yuvası olmayan insanlar var. Şimdi bu haset eder sana, engelleyemezsiniz. Evet. Dolayısıyla e, Peygamberimize bir nazar diyemiştir. Yani o e, malumdu işte bu Nas suresini için okuyoruz, nazar diye bir şey var. Bundan çekinmek için eski insan olabildiği kadar uzak, tutma. e, uzak tutmaya çalışmıştı. Aslında uzaklık sevmemekle ilgisi yok. Sevmenin biraz daha değişik boyutu bu. Evet. Şimdi ne demin bir biyeti daha var hocam. Şimdi asıl mesele bu. Şimdi ben bakıyorum, mesela e, şimdi biz şöyle e, Kemal'in meşhur bir şeyi vardır, malumunuz e, tampınlarla aynı görüşlerdir. Yani bizim divan edebiyatımız, e, divan şairimiz nasıl bir şiir e, idi hocam? Şimdi onunla ilgili bir şey okumak istiyorum şuradan müsaade buyursanız. Şimdi, bugün şöyle bir yargımız var, divan şiiri hayattan kopuktur deniyor. Hangi hayattan bahsediliyorsa? Hayat hangisi acaba? Evet, Hayat. Şimdi, e, şimdi <gülüyor> ben şimdi mesela ya Kemal'den bir şey okuyacağım hocam. E, diyor ki ya Kemal, şiirimiz bütün bir hayata bağlı idi diyor. Ve bütün sanatlarla iç içeydi diyor. Bir örnek veriyor. Diyor ki, mesela bir, bir şair, bir şiir yazıyor, fuzuli bir gazel yazıyor diyelim. Hattat bunu yazıyordu. Mücellit bunu ditliyordu divanı müzehhip teshipliyordu, süsliyordu. Evet. Bestekar oradan bir gazeli alıp besteliyordu. Şaire mimar, şimdi mimarı anlatıyor, mimar camilerinin, mescitlerinin, salaylarının, hanlarının, medeselerinin, çeşmelerinin, şadırvanların cephelerinde şaire bir yer ayırıyordu. Yani kitabeler var orada ayırıyordu. Hiç ihmal edilmemiş. Evet değil mi? Taşçı kitabe taşını kesiyor. hatlat, yazıyor, hakkak oyuyordu o kitabeler oyuyordu. hasırı hayat bütünüyle şiirdir diyor. Evet. Şimdi mesela Ya mi bu? Ya Kemal, evet, şemel. Evet. Mükemmel. Çok güzel. Mükemmel. Evet. Yani ya bu üstat da ya yani. maşallah sübhanallah. Şimdi hocam. Buyurun Yeni bir bahse girmeye zaman sanırım el vermeyecek. Bir dakika kaldı, bir araya gireceğiz. Estağfurullah. Estağfurullah. Siz o konuyu tazeleyin ama ben hatırlatacağım zaten size. Nedim'den ikinci bir beyti. Evet, işte buna bağlı, olarak. Evet. bağlı olarak. Söylediklerinizin ilhamıyla hatırıma gelen iki husus. Çok güzel. Evet. Yani hayatı mütevazı yaşama. taşlıcalı Yahya merhum, Kanuni'nin halk içinde muteber bir nesli yok falan diye başlayan gazeline yaptığı ta şiirde evet, onlamada. Onla, evet. Rahat olmak ister isen meskenette meskenet, diyor. 50 mısradan ibaret, şehirden tek mısra. Çok Rahat güzel. olmak ister isen meskenette meskenet. Göze batma yani, evin mütemazı olsun canım. Ne o öyle, kâşhanelerde ya, falan. falan. Nitekim Koca Kanuni, 46 yıl dünyanın patronu, 52 devlet kendisine bağlı, 16'sı cumhuriyet, bilmem ne ad olan adam. Evet. ''Kobu ayşu işreti kim fenadır akıbet'' ''Boşver'' diyor, tan geçecek, gidecek, evet. hiç girme havaya diyor. ''Kobu ayşu işreti kim fenadır akıbet'' ''Sana lazım olan taattır'' diyor. Taattır, iyiliktir, yaptıklarındır. Yediğinin, giydiğinin, bindiğinin, içinde oturduğunun kalitesi, pahalısı, fiyatı değil. Zaten onun üzerine aynı yolda yürüyerek Taşçıcalı da bunu söylüyor. Hocam şu dediğiniz çok malum, bir şey söyleyeyim de ee, o çok güzel bir örnek verdiniz. Kanun Sultan Süleyman divan şiiri için saray şiiri derler. Evet. Hocam Kanun Sultan Süleyman yani bizim bu Topkapı sarayı dediğimiz yer Paris'teki Londra'daki saraylara göre gece kondu sayılır. Gece kondu sayılır. Taşlarla evet. ibaret bir şey. Evet. Kanun Sultan Süleyman istese dünyanın en güzel sarayını yaptırır Mümkün? ama Mümkün. Süleymaniye yaptırır. Evet. Sarayı öyle yaptı. Bu anlayışa. Evet. Attention please yani. <gülüyor> Lütfen dikkat <gülüyor> yani. Evet, evet, evet. Bir diğer örnek, 77 senesinde İstanbul'a ilk gelişimde fena halde dikkatimi çekmişti. Çemberli taşta bir aktariye, şifa dağıtan bir yer. Evet. Yani oradan işte bir şey alıyorsun. Ömrün uzuyor bilmem ne falan. Şimdi reklamları böyle yapıyoruz. Az kaldı yani ölümün çaresini bulduk falan gibi densizliğe kalkacağız yani neredeyse. Evet. Öve öve bitiremiyoruz satacağımız ürünü, yaptığımız hizmeti ve kendimizi, Kendim. işimizi. Tabii. Adam aktariye dükkanının yani eczanesinin kapısına şunu yazı basıyor. Kocarağıp Paşa'dan mısra. Ne ararsan bulunur derde devadan gayrı. <gülüyor> <gülüyor> <Ya Ya> kendisiyle <gülüyor> dalga geçen bu halet-i ruhiyeye hayran olunmaz da ne yapılır ya. ya. Gelin ha. diyor burada her şey var. Bir derde Değil deva mi? yok. Yani işte ona ihtiyaç var. Kendini hafife alma. Biraz e, mütevazı yaklaşma. Hocamın işaretiyle hayatı mütevazı yaşamak, tantanaya, debdebeye düşkün olmamak meyanında Hatırma gelen bir başka hususta, son örneklerini görme bahtiyarlığım var. Adamın kocaman bir iş yeri var, oteli var, çiftliği var. He buralar sizin mi diyorum? Aldığım cevap, bekçisiyiz diyor. Evet. Yani sahiplenemiyor, benim diyemiyor. Lütfen dikkat. Vaka sözü ilmen doğru, hakikaten bekçisi. Tabii. Biri geldi gitti, öbürü geldi gitti. Birinin gelip gittiği yer de oteldir zaten. Handır. Sen de gideceksin. Sahiplenmek başka bir şey. Sahip çıkmak başka bir şey. Lehül evet. mülkü ve lehül hamd. Mülk Allah'ındır. Hamd ona mahsustur. Evet. Sen orada muvakkaten, emaneten bulunuyorsan şayet haddini bilmekliğin farzdır. farz. Bana demişti dedem. İslam'ın beş şartından sonra haddini <gülüyor> evet. öne çıkamıyor. Yani bunu ifade edemiyor. Ben makam koltuğuna oturmaktan utanan, hazır eden, mümkün mertebe kenarda sizinle oturanlarla gördüm yani. Şimdi gösteriş olunca, öne çıkınca haset oluyor, fesat oluyor, dedikodu oluyor, kibir oluyor, ucup oluyor, olabiliyor yani. Ve bütün bunlar birer felaket. Hocam Nedim'deydik galiba başka türlü tasarlamadınızsa lütfen. Üstahfır. <Gülüyor> o hocam, o verdiğiniz örnekte yani kanunistan seman için çok güzel bir örnekti. Ya yani bütün cihan hükümdarısınız, dünyayı yönetiyorsunuz. İşte bir emrinizde hükümdarlar inip tahtlardan başkaları çıkıyor. E, mutlak kudret sahibisiniz ama bir gece gondura oturuyorsunuz yani diye saraylara göre. Evet. E, mesela Fatih ben merak ediyorum Edine'de nerede neredi oturuyordu? Saray Maray nerede? Bu saray vardı orada ama <gülüyor> veya Bursa'da nerede oturuyorlardı? Belli belirsiz. Yani bizim padişahlar gerçekten sarayda oturmuyorlar. Öyle bir şey yok. Yani Elize Sarayı'yla veya Buckingham'la kıyaslarsak Koyaz veya edilemez. Veya da Moskova'daki ya. işte saraylara kıyasla alsak mümkün değil yani. E sonra bir de tabiat şu. Özür dilerim. Estağfurullah. Sarayı gösteriyorlar Bizans sarayını fetihten sonra. Adını hep unutuyorum. Bellargen miydi neydi? Ayasofya'nın evet. arkasında bir yerdeymiş. E Tabii yıkılmış yani eski Bizans sarayı. Perdedârimi künet der kasrı kayser Evet. Um nevvet mizanet bertâreme afras yap. Diyor Sultan Fatih. Dikkat edelim 21 yaşında bu çocuk. Fetih'ten hemen sonra benliğin, enaniyetin zirve yapacağı andayız. Yıkık saray kendisine gösterilince, bildiği altı dilden biri olan Farsçadan bir beytle o hale uygun, halin icabına mutabık. Bakar mısın kaderin cilvesine, bakar mısın tarihin hikmetine, dünyaya kan kusturan saray gitmiş de yerinde nevbet borusu çalmak için baykuş var, evet. protokol müdürü örümcek. Örümcek. <gülüyor> yani evet. şu farkındalık değil mi efendim? Çok çok, çok. Yani. İşte onu bir programda okumuştunuz. Ee, yani Fatih Sultan Mehmed'in kendisini konumlandırdığı şey cahidû fî sebilillah olup niyetim meşhur gazel varca Evet değil mi, evet, evet evet. Onu bir falan okumuştunuz siz evet, yani. Evet, harika bir gazeldir. Evet evet. Dini İslam'ın mücerret gayretidir evet. gayretim diye. Yani ya ben getiremedim aklıma da. Cahidi gelirse söyleriz. Cah, cah, Cahidu fillah olupdur e, niyetim. Cahidu evet. fi sebil olupdur niyetim. Evet. Dini İslam'ın mücerret gayretidir evet. gayretim. Evet. Evet. Fazlu hakku himmeticun diricalullah ile. Ehli küfrü sertçe ser reylemektir niyetim. Evet. Enbiya ve evliya'ya istinadım evet. var benim. Fazlı haktandır evet. hemen ümmi-i fethu nusretim. Evet. Ey Muhammed mucizatı Ahmed'i muhtarıyla. Umarım galip ola da yedi dine devletim. Ee, Nefsüm halela nola gılsam cihanda ihtihad. Evet. hamdulillah var gazaya sad hezaran rabetim. Evet. Evet. Allah Allah. Şiirden anlıyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Hakikati anlamadığı bir şey yok yani. Enteresan orada yani niyeti çok belli. Niyetim Allah yolunda Allah eden, yapıyor, ne eden bir er, er olmak. Yani niyetimiz budur diyor. İntisale cahide ha, fillah olup dur niyetim. Kelime, ha, ha. Bir kelimeye getir. Bir de takıntı oluyor intisal. hocam. Ya. Ne dersiniz buna? Bu hastalık mıdır efendim? Aklına gelene kadar böyle zihnin orada kaldı. <gülüyor> hocam kafanızda 100.000 nece gibi uçuşuyor, karışıyor bazen. Hatta ben size dedi ki bu kadar takıntı sana lazım dedi. Ezberle meşgul olan biraz takıntılı oluyor. Tamam. Yani bu hastalıktır ama dedi zararsız. <gülüyor> o nazar değmesin. <gülüyor> Allah razı <gülüyor> eksik olmasın. O ya oradaki bütün şey e, örnek kelime imtisal kelimesi. İmtisal. Bak çok önemli. Çünkü e, şeyin bir sözü var eee Montaigne'in. O denemelerin meşhur yazarı. Şimdi Montaigne hocam e, çok böyle e, zengin bir e, babanın çocuğu. Babası pat diye ölünce bütün işler buna kalıyor. Çift fiktir, O da çok tembel bir adammış yani. ya. Ne işim adam okuyup yazmakla meşgul ya. Daha sonra neyse bir takım yollar bularak o işte idare ediyor. Fakat Kendisini şöyle söylüyor, ben e, kendimi konumlandırsam, ne ile kendimi tavsif ederim? Montaigne'in sözü bu. He, sorsalar yani bir, bana sen nesin? Sen kimsin diye sorsalar. Ne derim? Ne derim? Diye Söylüyorum şu, cahilliğini gidermek isteyen birisi. Hocam, Cahillik diyor ona. Yani ebedi cahillik diyor hatta. Dolayısıyla kendi gayretini şu, cahilliğini gidermeye uğraşan birisi. Krallar bunun peşinde danışma yapmaya çalışıyorlar, belediye başkanı yapıyorlar, modernin garip hayatı var, hmm. o hala şey, okuma peşinde 30 senedir okuduğum şiiri şimdi anlıyorum hocam. İmtisali cahidi filha. <gülüyor> evet yani kendisini evet. İmtisal Benzemeye çalışıyor, örnek evet. alıyor. Ben bir örnek olsam ne örnek olayım? Fatih kimdir? İmtisal. Allah için cehd edenlere kendimi benzetmeye <gülüyor> çalışıyorum. He, oyum, ben canım. O olmaya çalışıyor, bunu örneği olmaya çalışıyor. Yani Fatih'e bakan ne görecek? Diyor ki kardeş bana baktığın zaman iktidar, kudret, padişahlık falan görme. Cahidû fillah olan bir adam gör diyor, onu gör bende. Ben uyum ben işte. Evet. Haliyle bana özeniyorsan sen de öyle ol. Tabi hocam şimdi cehdinde, cihadında yolları var. Fatih hüküm, malumunuz, ee, İstanbul fethinden sonra e, Aksan Süleyman Hazretlerine gelip e, tarikata intisap etmek istediğini söylüyor. Bu Aksan Süleyman menakibinde vardır. <gülüyor> İsrail diyor. O da diyor ki Efendim diyor. Nizam alem bozulur diyor. Sizin orada işiniz olmaz. Sizce devleti yani sizin tesis edin. Sen hard verirsin. Burası soft verir. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> yani sizin diyor cihadınız işte devlettir, <gülüyor> evet. hükmetmektir, adalettir. Bizimki de farklılık var. Lütfen ısrar edince, hocam bir gece kaçıyor malum evet. olsun. <gülüyor> kaçıyor işte gönüye gidiyor orada. E, dolayısıyla aslında insanların mesela ben Fatih nasıl örnek alacağım kendime? Kendi söylüyor. Ben intisalım kardeşim. Neyin örneğiyim? Ben işte Allah için savaşan bir adamım. Ama o öyle. Sen, e ben alimim ben de bu yolla ilim milim işte okuma yazmaya uğraşacağım. E siz esnafsınız, adalet tesisinin, ticaretinin doğruluğunu yapmakla öbürü öğrenci öbürü annesin, babasın, herkesin cihadı kendi cinsindendir ya. Yani. Valla şimdi hocam. bir halk bilgesinden <gülüyor> bu dersi aldığımda pek fark etmemiştim. Ya hocam benim siz çok dinlemem lazım da çenem, estağfurullah. çenem durmuyor. Yo, estağfurullah, hocam. Bir kelek satan, kelek bilirsiniz değil mi hocam? Kelek, Kavunun evet. olmamış nazarlar. Evet, evet. Denizli'nin Akalan ben evet. geçiyorum. Eylül ayında falan orada harika baldan tatlı kavunlar olur. Biraz daha gidince Çameli benim memleketim. Evet. Oradan geçerken durduk. Arabada çocuklar var, torunlar var, kalabalık. İki araba halindeyiz. Beni görünce kucağını açtı, sarıldı falan. Mahcup oldum ilk anda. Mektepten falan arkadaş herhalde dedim. Şimdi ismini de hatırlayamadık. Sormak da ayıp. Evet. Falan, ne yapacağım <gülüyor> diye ben müşkil mevkide kalmışken evet. kulağıma fısıldayarak beni kurtardı. Sen beni tanımasın Hayati Bey. Ben evet. seni ekranlardan tanıyorum. Otur bakalım dedi. O Kıyafetimiz yaz ha, uygun, ta, yani biraz düzensiz, özensiz Güzel. olmasına rağmen tanıdı. Ya demek Şeyh Galip dedi. Şeyh Galip diyorsun ha dedi. Ha. Ve Şeyh Galipten okudu, bir iki beyt okudu. Ha. Tedbirini terk ile takdir hüdanındır. Sen yoksun o benlikler hep ve ben. ilk okul mezunuyum dedi. Ha. Babam cinsiyim hocam. Aynen. Onu <gülüyor> demin o yüzden zaten. Evet. Sonra hanfendi geldi abla. Onun okuma yazması da yokmuş devam etti. Şeyh ha. Galip okumaya, okuma yazma yok. Şeyh Galip okuyor ama, demek dedi Şeyh Galip diyorsun o kadar seviyorsun ha hocam dedi, kavunu kesti bir taraftan da tadıyoruz yiyoruz falan. Hmm. Bir tane daha kes sen dedim, çocuklara tattırsak dedim, zahmet oldu sana amma dedim, hmm. kavuncu amcanın arkadaşımın yani 3-5 yaş fark var aramızda bana verdiği ders, ne zahmet ve hayatı Bey dedi, herkes işini yapacak. Sen gazel okuyacaksın, ben kele keseceğim dedi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel hocam. Tam yani onu keseceğim. Yani. <gülüyor> yani onun cihadı o hocam. Yani. Onu cihadı onun cihadı hocam. Güzel yetiştireceksin. güzel zahane edeceksin. Çünkü o ondan e, bu şöyle bir şey. Biz e, invatip son sınıftayken hocam e, veda hutbesini hocamız okumuştu. Ben orada şuna çok hayret etmiştim. Veda hutbesinin sonunda malum peygamberimiz diyor ki e, yarın sizi size benden soracaklar. Ne diyeceksiniz?" diyor. Diyeceğiz ki "Ya Rab işte işini hakkıyla yaptın." Ne diyeceğiz yani? Üç defa şahit ol ya Rab, diyor. Şimdi ben çocuk aklım düşünüyorum. Ya peygamber böyle bir şey niye sorsun ki ümmetine? Zaten peygamber işini yapmasa anında Yunus Aleyhisselam gibi balığın karnını boyluyor yani. <gülüyor> Mülkün dedir. ya öyle bir şey olamaz. Onlara onlara itap anında gelir. Bizim gibi değil. Niye sorsun? Sonra düşünün. Hocam şunu anladım. Yani bize diyor ki e, bak mahşerde e, sen senin bir muhatabın var. Sana muhatabına soracaklar. Ümmetine peygamberi soracaklar. Bana da soracaklar. Diyorsun hadi sen ne iş yaparsın? Ben öğretmendim ya. Peki öğretmenliğini doğru düzgün yaptın mı diye soracaklar bana. Ben yaptım diyeceğim herhalde yapmadım desem. Hayır çağacaklar öğrencilerimi. Allah. Dize ki gelin bunun öğrencileri. Allah. Rusluları öğretmemiş. Siz bu evet öğretmen Ne diyorsunuz? Bu adam öğretmenlik yaptı mı? Hocam, işte ben şunu anladım. Eğer yapmadı derse, var ya, yandık. Bu adam kelini kesmezse, yandık. Şimdi <gülüyor> öyle bir örnek benim başıma geldi. Ay, Efra adına soracaklar, Nasıl babaydı? Evet. Nasıl, nasıl koca dolayısıyla abi. benim muhatabım kim? Eşim, evet. çocuğum, evet. öğrencilerim. Evet. soracaklar, Eğer biz gerçekten cihadımız yapmadıysak ki. E, bu manada hocam Cahit Salif olduğunu çok iyi okumak lazım. Şimdi Cahit Salifoğlu'nun bir yazısı var hocam. Diyor ki, e, bu, bu manada sizin lafı dağıtıyormuş gibi dağılsın, gelebilir. Dağılsın, daha önemli değil, daha, Hayır, hayra, o daha. gidiyor. <gülüyor> şimdi şu örnek için söylüyorum. Diyor ki, e, bu Uygur Türkleri diyor Çinlilerle savaşırlar. Fakat Çinliler bir türlü galip gelemezler bunlara. Bunları sindiremiyorlar, niye bunu sindiremiyor? Sonra anlamışlar diyor, uzun bir yazıdır, ya, kısa söylüyorum. Bunlar diyor, şunu anlamıştı. Ya bu Uygurlar, peygamberlere çok bağlılar. Bu rabıta, ona rabıta diyor. İlgi, ilinti. Evet, eğer peygamberleri rabıta'ya koparmazsak, biz bunlar yenemizcez. Bu uzunca anlatıyor. Sonra bir yol buluyorlar. Bu Çinliler Ruslara el ele verip. Uygur gençlerini ele geçirip bir takım Marksist-Leniniz-Maoist örgütler kuruyorlar. Örgütleri şöyle: Uygurların kurtuluşu için FM devince hareket. Evet öyleydi tabii. Evet Tabii. tabii. İşin garibi e, kurduranlar <gülüyor> Çinliler, kurulan çocukların savaşçılar Çinliler giya, ya. Harikası yok. Harbuki, Çinlere, Çine karşı. Çine karşı. Evet. Harbuki, o uzun bir yazıdır. Faz son şunu söylüyor: Bir sefer gerçekten Uygurla yeniliyorlar. Şimdi bunu ihtiyarlar da ne oldu bize diyorlar. Bak o gençliği nereden gitmiş. Umuşuna bağlı hocam. Diyor ki Celal Sarifoğlu kesinlikle diyor Siyer okumalıyız diyor. Eğer Siyer okumazsak diyor biz kopup fırlayıp gideriz. Allah rahmet eylesin Cahit evet, abi sana. Evet. Neden diyor şunu söylüyor? Çünkü Siyer okumak şeyürsün. Mesela ben şimdi babayım. Peygamber nasıl babaydı? Evet. okucam. Evet. Öğretmen nasıl bir öğretmendi, nasıl bir arkadaşdı, nasıl bir, arkadaştı, komutan, nasıl bir komutandı. komutandı, nasıl bir hatipti, nasıl bir arkadaştı. Bütün örnekler orada var. Ben şimdi babayım, eve geliyorum. Ya Güya Müslüman, mümin ama canavar gibi bir adamım. Evet. Yani ya Peygamberin dünya işte onun önüne kaldı. Yani, siyer okumaktan bunu kastediyorum. Herkes siyer okuyarak kendi moduna, modeline, durumuna bir çekizle vermesi lazım diyor. Şimdi biz bundan mustani olduğumuz zaman, yani bunu bıraktığımız zaman işte, o zaman fırlıyoruz. Ama şu var, insan modelsiz olamıyor. Evet. Bir şekilde model alıyorsunuz. Bir üstada çerakul serserilikte vefa yoktur. <gülüyor> <gülüyor> evet çok güzel. <gülüyor> Allah razı olsun. Çok güzel, evet. yani. Evet. Işte, ama yani üstadı peygamber olmayan şeytan oluyor sonuçta. Yapacak bir şey yok ama üstadsız olmuyor, evet. bir şekilde olmuyor. Şimdi o yüzden örneği o, vereceğim, bir gün ben de işte hanımlar, çocuklarla, arabayla gidiyoruz. Şimdi bu sözün değerini vermek için söylüyorum. Soğan satan bir amca var yolda. Biz de bir çuval soğan alalım dedik. Fakat genellikle soğanların içerisine kötüler işte katıp böyle hileler yapıyorlar malumunuz. Ben de işkillendim. Dedim ki adam yaşlı adam bir de karısı beraberler dediğiniz gibi. Dedim ki amca dedim soğanı alıyorum dedim. Soğan iyi mi dedim. Dedi oğlum iyi tabi şöyle övdü bana. Dedim amca bak ben öğretmenim soğanla anlamam. Ama dedim Allah soğanlar çok iyi anlar dedim. <gülüyor> dedim. hocam hemen dedi ki hocam sen şu çuval al dedim. <gülüyor> <gülüyor> hemen sen şu Hesabı al. Allah'a vereceksin. Tabii yani. ona ya. göre yani. <gülüyor> Şimdi, hocam söz hikmetli olduğu zaman, hakikate işaret ettiği zaman. Yani en alakasız insan bile hikmet çünkü bir cevher. Cevherin şeyi olmaz yani. Kırata koyduğunuz zaman hemen kendini belli eder. Dolayısıyla Şimdi bu tür şeylerden biz koptuğumuz zaman hocam şimdi şu söz şuradan geldi. Yani biz Fatih'in imtisali cahid Kim, hangi haldeyse cihadını yapacak. Anne, annenin cihadı anneliği yapmak işte sonuçta. Dice ki bu anne, hocam malum ayet-i kerimede vardır. Cihadını yapmayan insanların hali şöyle anlatılıyor. İşte yevme yefirül mer'ü diye bakıyor. Biz o ayeti imadette okurken çok korkmuştuk yani Hoca dedik, hocam ya kişi o gün çocuğundan kaçacak, annesinden kaçacak, yavrusundan kaçacak, işte babasından, anasından kaçacak, kardeşinden kaçacak. Diyor ki hocam biz niye kaçıyoruz ya? Beşin çocuğundan niye kaçayım? Karımdan niye kaçayım? Kardeşim niye kaçayım? Oğlum dedi, niye kaçacaksın? Hakkını yemişin dedi. Ondan yırtmaya çalışacaksın dedi. Ama kaçamayacaksın. Şimdi i̇şte ben bir gün kendisiyle kendisine kaçacağım insanlarla yan yana yaşıyorum ama bunun idrakinde değilim. Yani o ayet diyor ki bana bak dikkat et. Ha. Bir gün bunlara karşı karşıya geleceksin bir yerde ve kaçacaksın. Niye kaçacağım? Demek ki ben cihadımın hakkını vermemişim, kardeşlik hukukuna uymamışım, kocalık hukukuna uymamışım. Hatta karalık hukukuna, evlat hukukuna uymamışım ki, değil mi? Beni Allah. kaçacaklar yani dolayısıyla. Şimdi ben bakıyorum yani o, o intisar kelimesinden geldi hocam muazzam bir kelime, bütün espri orada. Şimdi Kanun Sultan Süleyman da işte oradan geldi. Dünyanın en büyük sarayını yaptırabilirdi ama dünyanın en güzel camisini yaptırmayı tercih etti. Yani Kemal diyor ya, e, bir zamanlar taştan bir abide zannettimdi e, o cami için. Dedesine çekmiş kanunü merhumu. <gülüyor> <gülüyor> evet, değil mi? Evet yani. Ama o dünya, o Allah'a güzel bir inanmış, adamış inandığı Allah'ına böyle bir yapı. Kendine ev yapmıyor. Evet. Babasının yaptığı o taşlarda kalıyor Fatih'in yaptırdığı o kulübelerde kalıyor ama kendine saray yaptırmıyor hocam. Şimdi bunlar az şeyleri. Dolayısıyla yani divan şiiri, saray şiiri denemez çünkü saray yok ortada. Ha, saray yok yani. ortada yani. Saray mana yok, bir kulübe var. Gece kondu. Şimdi gidin top kabı saray duruyor. Elli evet. elle saray duruyor Paris'te. Evet, evet. Kıyasasınlar hocam, karşı karşıya bakalım ne olacak? Evet, evet. Mümkün değil. Çünkü saray yapmayı tecedü eden insanların şiiri değildi bu şiir. Şimdi bakın, hayattan kopuk derken şimdi bunu ya Kemal söylüyor. Hayatın içindeydi bu. Ya dolayısıyla mesela İstanbul'da yaşayan bir insan, malumunuz ya. Süleymaniye Camii'nde namaz kılıyor. Kara tablolarına bakıyor, bakıyor. Tablolar onu. Bütün hayat güzelliği. Evet şey. yani o cami içerisinde mevlit dinliyor en Dünyanın en güzel şiirlerinin birisinin dinliyor bu adam. Hamamın duvarına bakıyor. Hamamın duvarında en güzel Hakk'a -hak şiir oymuş, kitabe koymuş. Çeşmede ya sanat, şeyin hayat hay, Değil mi? Evet. Bir ibret alıyor şöyle ya, evet. Yani bütün bir sokak, bütün bir şehir hayat. sanattı ve hayattı. Ya nasıl kopuk olabilir? Tam bugün mesela ben şimdi şunu hatırlıyorum. Siz daha iyi bilirsiniz belki. İşte. Ben küçükken hocam biz köyde yaşıyorduk ama hayatımız pür sanattı ya. Şimdi şunu fark ediyorum. Mesela kılet ler vardı killetler. İşte e, makat derdik, böyle biz e, sedirler vardı. Annem içine ot doldurarak o patiska bezini ot doldurur. Ot'tan şey yapar, minder yapar. Yastık yapar, minder. Ama etrafı dantel yapar. <gülüyor> Ve şaşırdım. Mesela yatağımızın etrafı dantel çok dantelliydi. Eve bir giriyorsun, her tarafı dantelli. Ya kapı, evin kapısı bile oymalıydı. Ya köy evi ama bu. Yani tahtalar oymalıydı. O kadar güzel oymalı, o kadar hayranlık uyandıran renk uyumları, oyma biçimleri. Evet. Ya bazı örnekleri görüyorum şimdiler. Yani i̇nsan utanıyor ya, ya yaşa, yaşamışlar be ya. Hocam tabi <gülüyor> ama şu var, şimdi mesela o gün işte e, şiir hayattan kopuk ya insanlara ben şaşırıyorum. Mesela e, benim için annemin amcası Bakır ustasıydı. Böyle çok güzel leğenler, güğümler yapardı. Ama o böyle müthiş bir sanat eseri, tek çekiçle yıldız yapardı, şaşırırdı, mesela. vur vur vur. O düz bakıra yıldızlar yapardı, ay yapardı, kuşlar yapardı. Leğen, affedersiniz tükürdüğünüz leğen ve sanat eseriydi yani. Evde evet. leğen var evet. tükürüyorsun, salim. Evet değil mi? Gördüm, hayatın evet. yani yetiştim sonuna. Dedem kullandı, nenem ona ibrikle su dökerken gördüm. Kenarı dantelli peşkirle Heh, evet. kuruturken gördüm. Evet. Coşkuyla, şevk ayağını kurularken de gördüm. Pro evet siz de görürüz. Evet. Proletaryanın diktatöryası kadar sade harici kaldıysa da günümüzde <gülüyor> gördüm, Evet. sonuna yetiştim yani. Yetiştik hocam, şimdi bugün hayatımıza, sokağımıza bakalım. Sanat hayatımızın neresinde, hiçbir Allah yerinde. Allah Allah. Yani ne danteli olarak var, mesela bir soba kurardı, annem sobayı yakardı, Yazı boyunca soba köşelerde durur, dantelli olurdu ama. Buzdolabı dantellidir. Yani şimdi sanat işiydi, el işi. Sanat Çünkü şöyle bir şey de var. Yani sanatı, sanatı çektiğiniz zaman ortaya vahşet çıkıyor ama. Yani dinden bile sanatı çıkarın ortaya işi çıkıyor. Yani vahşet çıkıyor, sanat olmadan olmaz. Biliyorsunuz sanatın yani İslam sanatlarının kaynağı, birinci kaynağı Peygamber Efendimiz'in ee, bir mezarı gördüğü zaman eğri bir mezarı, bunu doğrutun evet. diyor. Diyor ki ya Resulullah Metardır. ne var diye. ölüye, yani doğru olsun hayır diliye zararı var diyor. Ben buna, buradan şunu çıkar hocam bir insan varlığı ile karşıya rahatsızlık vermeyecek. Kıyafetiyle, tipiyle, saçıyla, konuşmasıyla, oturmasıyla beni rahatsız etmeyeceksin. Peygamber bunu söylüyor, tamam sana zararı yok da bana zararı var. Değil mi? Üstad nabi misali bederiz ney kübbedle mizeş bu kârgahta muayyen mizacımız yoktur. Bu köhne sebük sakf içinde kimseye nabi giran suhenler ile imtizacımız yoktur. Diyor ki bu ağır cümleleri günümüz Türkçesine müsaadenizle çevir. Estağfurullah. Su gibiyiz herkesle geçiniriz ve herkes bizi <gülüyor> sever sayar çünkü Herkese yararlıyız yani hmm. suya benzeriz. Yapılan benzetme muhteşem. Su renksizdir, yumuşaktır, akıcıdır. Evet. Bıraktığınız yere girer, girdiği kabın şeklini alır. Renk beğenmemezlik yok, kokusu yok, Beğenmemezlik yapmaz. Bir tepe görse dolaşır. Yumuşaktır ama sen onu ne silahla ne bıçakla hiçbir şekilde kesemez, kıramaz, delemezsin. Çok güzeldir, her haliyle güzeldir ama... Celallendiği zaman transatlantikleri yutar. Ya. Bir damla su donduğu zaman genleşecek saha bulamasa kayayı patlatır. kudret ilahinin tecelligahıdır. Varlığıyla hayattır, yokluğuyla ölüm. Bu kadar güzellik su medeniyetinin çocuğu olarak iftiharla kaydediyorum. Yani ben en evet, yüksek şiirimi su kasidesi diye evet. yazmışım. Yani bu ölü ölü medeniyetten geliyoruz biz. Suya bakıp tefekkür etmişiz. Geçen sefer işaret buyurmuştunuz veya Adnan Sağol. Hoca hatırlamıyorum. Yanıcı oksijen yakıcı, yanıcı evet. hidrojen yakıcı oksijen birleşir söndürücü su olur. Yani evet. hakikaten sıfat-ı ilahiyenin tecelligahı ve insanın e, suya benzemesine işareti koydu. Evet. Herkesle geçiniriz de dedi. Evet. Ama bir istisna koyuyor son beytte. Evet. Bu eyreti çatıda, bu dünya denen yerde sadece dili ağır olanlarla geçinemeyiz. <gülüyor> Söz ağır olmayacak. Evet, evet. Giran suhan. Sözüne dikkat ediyor evet. yani. Herkese katlanıyor bu adam ama diyor ki kırıcı, evet. olumsuz, biçimsiz, ne bileyim zarar verici konuşanla geçinemeyiz, imtizacımız yoktur." diyor. Ve ben geçen de bir hocadan dinledim. Cennet övülür ve anlatılırken lüzumsuz söz din duymaz. لَا تَسْمَعُوا ف۪ي غَال۪يهَةً Yani çirkin söz işitmezsiniz, evet. cennet ikramı, evet. çirkin sözün olmaması, Çok güzel. cenneti tavsif eden… Güzel söz, Allah'a yükselir diyor hocam. Yani. Çirkin söz yükselme O ne demek? Sanat. evet tabii, tabii. Güzellik, Artık. sanat yani anladım işi sanat, Allah'ı aramakmış. Evet. Marifet bu, gerisi çelik çomakmış. Evet. Güzelliği hayattan çıkardığınızda Allah ömrünüze bereket versin, geride üşit kalıyor tabi. Evet, yani. işte, işte mesela şimdi kutsal emanetlere gidip oradan bak, baktığımız zaman Peygamberimizin hırkası duruyor, terlikleri duruyor. Mübarek 1400 yıldır bir şey olmamış, yani ya. çürümesi lazım yani kutmesi lazım. O ne kadar güzel terlik, ne kadar güzel hırka, yani Peygamberimiz bayağı bir güzel giyiniyormuş yani <gülüyor> o ve kaliteli giyiniyormuş, o terlikleri, elbisesi falan yani çok kaliteli giyindiği belli yani. Dolayısıyla birisi geldiği zaman e, huzura, saçı sakala dağınık bir şekilde git diyor düzelt, öyle geldi. Bak şimdi bu, bunlar yani şu, hocam benim varlığım birilerini varlığını rahatsız ediyorsa ben iyi bir insan değilim yani eve gidiyorum. Hanım rahatsız, çocuklar rahatsız. Sen kötü bir insansın. ya. Yani. O yüzden diyor ki, bir insan gittiği yere neşe götürüyorsa, ayrıldığı yerde hüzün bırakıyorsa o iyi insandır. ya. Yani. İyiliğin ölçüsü bu. Şimdi, Gittiğin yere neşe götürüyor olmalısın, evet, ayrılınca hüzün bırakmalısın. bırakmalısın ya. Yani. İşte o zaman sen iyi bir insansın. Bunu başarmak zor tabii. Daha bu kolay bir şey değil. Dolayısıyla şimdi bu yani kabir örneğini peygamberimiz veriyor, İslam sanatlarının her zaman birinci önceliği bu verilir. Peygamberimiz dedi ki diyor bu kabri düzeltin. Ölüye zararı ne dedi? Hayır, ölüye zararı var. Gözümüzün estetiğini bozuyor. Yani dolayısıyla ben bir varlık olarak kimseyi rahatsız etmem gerekiyor. Ona yani itina göstereceğim. Şimdi bizim bu Kadim yani şiirin üzerine bir tabii konuşuyoruz. Şimdi bu şiirin aslında işte Sara şiiri hayattan kopuk kardeşim. O şiir hayattan kopuk değil. Bugünkü şiirimize bak. Bugünki şiirimiz hayatımızın neresinde Allah'ın içinde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, evet. İçinde çok yani esta ya. yani ya bugün hayat <gülüyor> sokakta mı, camide mi, mabette mi neresinde ya? Yani? Mesela o şiir bestelenmiş dedi efendi ile, itri ile nameler bulmuş. Bugünkü geçen de ben bir şarkı yani bir dinleme sırasında kaldım. Yani çok facia. Yani bugün müziğimiz de artık şeyden şiirimizden beslenmiyor. Alakası yok. Şimdi vaktimiz var mı bilmiyorum bir örnek vermek isterim ama 12 dakikamız var. 12 dakika. Dediğime gelemedik daha değil mi? <gülüyor> evet evet. Belki de gelemeyeceğiz. Evet. Önemli değil. Ama elinde de duruyor tetikte dursun o. Şimdi e... nefesimi tuttum din diyor. Yok şimdi <gülüyor> şu, şu bir örnek vereceğim hocam. E, Hayreti'nin, ne şimdi alemde diye işte ee, yine istikbara çık, ey can, ki cananım gelir. Yine pak et hanene eydir ki mihmanım gelir. Karşılamaya çık, sevgili geliyor, elini evet. temizler, dost geliyor. Dost geliyor. Yar evet. geliyor, ev ne kalp, kalp. Gelen Allah He. Şimdi, ikinci versi şey şu, oradan söyleyeyim. Ey müce, carup çekip, ey göz, gül efşanlık edip, yolları pak eğilen ol pakize damanım gelir. Ey kırpiklerin temizde ortalığı çö, çö, süpürge gibi. Ey kırpim, sen süpürge ol. Kanlı gözyaşlarım sende sen de gül ol. Gül ol. Tabi. Yollara temizleyen yollara gül dökün, sevgili geliyor. Diyor. Sevgili geliyor. Şimdi basitçe söylüyoruz bunlar. Yollara parkeylen, pakize damanın Pakiz, o temiz, etekleri temiz olan, kirlenmesin. Tabi. Şimdi bu kadim bir şeydir. Yani büyükte gelince yollara kırmızı halı serilir, gül dökülür filan. Şimdi bakın. Yeridür karşı çıkarsa gözlerin merdümleri, karşıdan bin naz ile lütf ısı sultanın gelir. Şimdi bu, yani sevgili geliyor yoldan, tabii bu şiirin devamı. Gözle beklerim yerinden çıksa yeridir yani. Öyle evet. bir geliş var ki. Aman, evet. aman Allah'ım. Evet. Allah evet. Ama tabii limanşinin estetiği şudur, sevgili gelir geçer, aşık bunu göremez bile garip. <gülüyor> yani şimdi bakın, bu, birinci, bu 16. yüzyıldaki durum. Sevgili gelip yollarına kanlı gözyaşları döküp beklenendir. Sevgili beklenendir ama gelmeyendir. Gelir geçer o. Şimdi bir türkü var. Bir şarkı daha doğrusu. Gül döktüm yollarına diye. Yollarına gül döktüm gelir de geçer diye. Geçmedim boynun büktüm. Başka yer seçer diye. Şimdi yollarına gül dökmüş aşık bekliyor. Sevgili geçsin diye. O da geçmiyor. Geçmemiş boynunu bükmüş Başka yer seçer diye, mahzun mahzun üzülmüş yani. Şimdi bakın hocam, şimdi bir buradan, şimdi bu da var. Şimdi bir de geldik Tarkan'ın şarkısına. Üçüncü şey o. Ama gerçekten şimdi ben Tarkan'a teşekkür etmemiz lazım. Yani bu <gülüyor> bu şarkısıyla zamanımızın aşk seviyesinin, Resmini aşk adlanışı, çok abi. güzel bir fotoğrafını verdi. Gözlerinden okunuyor, beni seviyorsun. Şimdi bir yafa klasik edebiyatımızda sevgili sevmez, sevilir. Şimdi merkezde sevgili vardır, aşık bir nesnedir. sevgi. Şimdi tam tersi oluyor. Şimdi merkeze kendini alıyor artık modern insan. Demin dedik ya, beni seviyorsun, gözlerin okunuyor, sözlerin seni ele veriyor, sen de istiyorsun diyor. Elinde sonra benim olacaksın. Şimdi böyle bir şey denebilir mi? O üzeri katıyor, bak evet, hadi naz yapma, sevgiyi, aşkı bende bulacaksın, Yabana atma. Şimdi bıktırma Usam, yeter beni kızdırma. Gir artık kollarıma, gül döktüm yollarına. Madem ben yollara gül döktüm, benim olmak zorunlusu bitti. Bu bu hale geldik yani şimdi. O gül döküyordu, geçip gidiyordu. Şimdi bak. Dolayısıyla bizim sahip olamadığımız şey, evvel dediğiniz ya, bunca varlık var gitmez gönül dallığı. Yani yolda olmaktanın vermiş olduğu haz bizi yoldakine mutlu ediyordu. Yoksa o sahip olmakta değildi bunlar yani. Şimdi buradan, kadem kadem gece teşrifine aili o mehün evet. cihan cihan alemi ızdıraba değmez mi? Gelme ihtimalli diyor sevinç olarak yeter bana gelmesin. Evet. Yani Fuzuli kafat etmiş, sana talip olmuş diyor. Fuzuli bir yanlışlık yapmış, visan istemiş. Allah Kavuşmayı Allah. Istemiş. istemiş, olacak <gülüyor> iş mi? Bir, yanlış, bir, bir yanlışlık var burada yani. Çünkü e, burası vuslat yeri değildir. Yani burası vuslat yedi. Vuslat yeri olsa ölüm olmazdı yani. Vuslat öbür tarafta. Aceliye mahal yok. Buradan Nedim'in şunu gelecektik hocam. İşte e, şimdi bizim Nedim bütün bu şeylerden sonra e, zemini döşedik şimdi. Evet, şimdi döşedik şimdi. E, şöyle bir şey var hocam. Az evvel bahsettik ya. Şimdi e, inşallah bir gün Fuzuli'nin eğitim anlayışına ben değinmek isterim. Çok iyi olur. Yani çocuk eğitimi çok iyi olur. Fuzuli ne anlıyor? Bak muhteşem metinleri var. Yani biz Gazel deyince, Kasile deyince sanki böyle yani Gazel'i çok e, geçen söylemiştik. Efendim bir şey asla tanımlanan o şey olarak bir şey değildir. Olmaz böyle bir şey. Yani birinin tanımı yapmış, öyle kalmış. Şimdi Fuzuli'nin bir Gazel tanımı var. Gazel, gazel diye bir şiiri var. Onu okumak lazım. İnşallah onu okuyayım. Tamam. Bir gün. Tamam. Şunu e, söylemek istiyorum. E, Diğer Kemal Mehmet'im şunu söylüyor, ya Türk diyor şiiri bulunca her şey bulmuştur. Dedifi bulunca. E, dedifi hatta, dedifi, ha, dedifi buluyor, şiiri bulunca şiiri, şiiri buldu yani. Şiiri diyor, bizim felsefemizde, hikmetimizde, dinimizde, şiirle şiir, anlattık, he, anladım, anlattık. Anladım. Dolayısıyla o şiir elden gittiği zaman her şeyimiz elden geliyor. Bakın niyet ettiğiniz şeye gelemeyeceğiz, beş dakika kaldı hocam. Ha, söylüyorum ama. Demedi demeyin yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, şu, şunun için bu örneği vereceğim. Ee, yani. Şair şair olan kişi değil. Mesela Fuzuli Merhum'un Matlaul İtikad diye bir kitabı var. İtikadın kelam... baştan yok. Matlaul İtikad. Doğuşu. Doğuş. Ha. Yani, kelam kitabı bu. Bir kelamı anlatıyor. Yani Fuzuli bir kelamcı olarak kimdir? Evet. İlginç. Yunus Emre bir müfessir olarak kimdir? Evet. Bir tefsir yapıyor. Bakın bu iki konu. Evet. Işlemine. Sen Nedim bir müfessir olarak kimdir? Şimdi şu örneği vereceğim. Hayır. Onun için söyledim hocam. Mesela şu şundan dolayı. Ee, bu tün ve zeytun ve tün ve zeytun e, malum o surede evet. Allah e, tün ve zeytunla başlar. Yani birincisi tün, inci, ikinci zeytinle başlar. Evet. Acaba niye böyle başlıyor? Şimdi bu soru, bu soru sorulabilir. Biz bilemeyiz. Biz deriz ki Cenab-ı Hak öyle burada demiş. Ama ne diyeyim? Buna bir cevap bulmuş hocam. Kendince bir tefsir yapıyor. Diyor ki olur, mefhum her şiirinin telh olmak encamı. Hmm, her tatlı acıya döner. Evet, şimdi Nedim'e göre bir şey tatlı başlarsa o acıya döner. Kelamı hakta derpey gelmesinden tiğin zeytunun. Ha, önce tatlı olan incir sonra acı olan zeytin gelmesi. Ha. Bak, bak, evet, bak. Evet, bak nasıl bir yorulmuş Şimdi. Allah bir müfessil olarak divan şairi kimdir diye sorulsa Mesela Aklı Nedim, Nedim gelir miydi? Gelir miydi? <gülüyor> <gülüyor> ya böyle müthiş var bunun. Diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de Allah önce incini sonra zeytinini anıyor. anıyor. Niye bunu anıyor biliyor musun? Diyor. Biz bilmiyoruz. Ya diyor anla ki diyor bak önce tatlı sonra acıyı anlıyorsun. Şunu anla ki eğer bir iş tatlı başlarsa acı biter. Anla bunu diyor ya. Yani. Girişi Şimdi, kolay olan geniş olan yolların sonu dar. Da. Şimdi bu bizi doğrudan Kültürümüzün en derin meselelerini birine götürüyor. Tabii. Yani ya çok güldük galiba. Ha, ağlayacağız. Ağlayacağız. <gülüyor> tamam yani böyle. Şimdi biz, abunu e, İngilizle deseyiz ki ya George çok güldün, akşama ağlayacaksın desem, niye ağlayayım diye. Bin har anlamaz, <gülüyor> anlamaz. <avrayamaz. gülüyor> Değil mi? George anlamadığı gibi bunu. Hans da anlamaz. <gülüyor> Hastalarlamaz yani. Ya. Ivan hiç, hiç anlamaz. Şimdi bu. Bütün bir hayat felsefesi diye evet. düşüncemizi oraya beyt'e sokmuş Nedim. Evet. Yani biz Acaba size... Ziya Paşa'nın ''Müncer olur umuri alem elbet bir nihayete sayfın şita meyli baharın hazanedir" derken evet. Dünyanın işleri göründüğü gibi olmaz başka bir sonuca doğru akar gider. Misal veriyor şimdi, yaz kışa döner, bahar güze döner. Evet. Bunun tersini söyleyebilirdi, evet. Güzbahar'a döner, Kışşef'a döner evet. diyebilirdi. Tabii, tabii. Pesimist bir yaklaşımla olumsuz bakıyor, her şey kötüye gider mi demek istiyor, hayır. Tatlı başlayan acı biterme halinde Vettin ve zeytin. Çok enteresan hocam ya. Çok güzel. Şimdi hocam bu tabi manumuz şu için değil. Bir yani... yerde ders veriyor musunuz böyle bir <gülüyor> <gülüyor> yaş haddi var mı? <gülüyor> ya, hocam. Şimdi hocam bu şöyle bir şey yani bu pesimist olmak için değil, şu söylüyor. Ben hep şunu söylüyorum yani e, bir kaptan bağırıyor diyor ki e, işte mucho veya Tayfa bak bakın hava siz güzel rüzgar var mı yok bulutlar var mı yok işte efendim dalga var mı yok her şey yok yok dikkat diyor. Aman, diyor aman diyor fırtına önce sessizlik var fırtına geliyor yani e, bir hayatımızda bir takım sorunlar yoksa büyük bir sorun vardır ya yani. evet sıkıntı yoksa sıkıntı ya, sıkıntı yoksa büyük bir sıkıntı vardır. <gülüyor> Birtakım ufak sıkıntılar, o büyük bela, hani ufak depremleri büyük de engellerliyor. Ülfeti sanmış. ümeraya inanma, sükûneti deryaya aldanma, <gülüyor> <gülüyor> şems-i fitâya kanma, kışın güneşine, denizin sükûnetine, makam sahibinin tebessümüne sakın ha Heh, aldanma, de, evet, evet. arkasından korkulur. Heh. Hocam son bir buçuk dakika. İmam Şafı Hazretleri e, şey söylüyor, dikkat edersen diyor, İki zorluk ara iki kolaylık arasında zorluğu Allah almıştır diyor. İnnevar üslü yüsran ve innevar üslü yüsra. İki kolaylık, iki kolay, zorluk, iki kolaylık arasındadır. Yani kolay başlar, zor ama peşinden yine kolay gelir. Dolayısıyla ha. Ha. şu ben, bir takım işler aksi ise zorsa ise ise anla ki peşinden güzellik de gelecek. geliyor, iyilik Gel geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o işte bu bu morali vermek için bunlar. Yüzük karamsarlık. Öyle bir şey diyor hocam. Diken battıysa bil ki gül geliyor. Diken Heh. gülün habercisi diyor. Evet. Diyor ki dikenler battın. Ne güzel gül bahçesine yaklaşıyorsun. Demek <gülüyor> ki yavaş <diye baş, gülüyor> yavaş. Hayat budur. Tabi bunlar, e, bütün bu, bu şiirler, bu metinler bize hayatı bir şekilde katlanabilir yapmak için söyleniyorlar hocam. Bu inşallah bir günde o füzülünün bu, bu manada işte eğitimle ilgili o çok hocam, değerli lütfen. metin değiniriz. Yani, unutmamak üzere sizden de not alın. Önümüzdeki programda. Oradan gidelim, oradan, oradan başlayalım. İnşallah hocam, inşallah. Yani hafızayı ve şer nisyanıyla bir... Bugün bir hocam, bugün çocuk eğitimimiz çok büyük sorunlarla başlıyor. Evet. Yani Ciddi çok mesela. büyük sorunlar evet. var, çok büyük defterimiz evet. var. Evet. Fuziedin'in buna bir, bir takım çözüm yollar üretmiş. Ee, Bakalım. E, efendim, Güvahinin petname'sinde anlattığı çok güzel bir hikaye var. Ee, o hikaye eşliğinde inşallah bu şeyi tamam. işleyelim. Allah hocam. razı olsun. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben Girişte tahir Mevlevi merhumdan, Tahir Olgun merhumdan bir iki mısra okumuştuk. Yine ondan bir kıtayla, bir murabba ile, mezar taşına yazılmış olan murabba ile tamamlayalım evet, destur varsa hocam. Estağfurullah. Der ki, eli boş gidilmez gidilen yere, boş gelmedim ya Rab ben suç getirdim. Dağlar çekemezdi bunca vebali, iki kat sırtımla pek güç getirdim. Evet. Huzuru ilahiye bir hediyesiz gelmek istemedim ya Rabbi ama günahımdan başka bir şey bulamadım. Günah benden, af senden diyerek. Mağfireti ilahiye sığınan Müslüman, şair, 20. yüzyılda hakikaten zirve olmuş bir üstadın sözleriyle bitirmiş olalım. Vasiyet makamında bir murabbaında da İstemem nakli cenazemde çelengü ahenk, debdebeyle girilir saha değildir makber. Orası, orası medhalidir, rahmet ilahinin kapısından içeri aciz ile girmek ister. Belki bir iki kelime yanlış söyledim ama Esen. manada bir arıza yok. Esen. Gürültüyle patırtıyla gösterişle götürmeyin beni kabristana. Orası medhalidir, rahmet ilahinin giriş kapısıdır, aciz ile girmek ister çelenk, ahenk, gürültü patırtı istemiyorum diyerek veda etti. İyiler böyle gidiyordu, aceleleri vardı. Güzel insanlar, iyi insanlar, iyi atlara binip gitti. İnşallah biz de onlarla Yahya Kemal'in dediği gibi tekrar mülakiye oluruz bezme ezelde. Evvel giden ahbaba, <gülüyor> selam olsun Erenler. Bize zaman ayırdığınız için, bizi dinlemek lütfunda bulunduğunuz için teşekkürlerimizi arz ediyoruz sevgili seyirciler. Ecelden aman varsa önümüzdeki salı yine burada olacağız. Sizleri bekliyor olacağız. Siz de bizi bekleyin. İnşallah vaktinizi zayi etmiyoruz. Faydalı olamıyorsak da inşallah zarar bari vermiyoruzdur. Ve bizi dualarınızda unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Doçent doktor Dursun Ali Töker hocamla beraber, sizinle beraber hasbihal ettik. Bakalım önümüzdeki hafta. Mevla neylerse güzel eyler. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık sevgili seyirciler.